Değerli izidarlar Ahmet Hocayla sohbete hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız önemli itikat konuları var. Tabii gündemde tartışılan, konuşulan çok eşlilik konusu var. Özellikle kadınlar arasında rahatsızla yol açan ama söylenen söz, yapılan açıklamalarla gündeme oturan bir konu çok eşlilik. Aslında bugünün değil, geçmişin de ee, ve Anadolu coğrafyasındaki adetlerle beraber düşünüldüğünde bir hayli yaygın adı ve kisvesi ne olursa olsun toplumumuzda çok eşliliğin e, bir biçimde çeşitli yol ve yöntemlerle uygulandığı da biliniyor. Ve tabii ki sizden gelen sorulara da cevap vereceğiz ama önce itikadi konuları e, konuşacağız ve e, bir süredir devam eden itikadi konular içerisinde yer alan küfür konusu ee, bu konuda ilk olarak bu akşam e, konuşacağımız konu. Bir Müslüman'ın küfrüne, kafir olmasına yol açan fiiller. Bu fiiller neler? Nelerdir? Yani tabii tek tek sayamayız ama ana başlıklarını söyleyebileceğiz. Biz buradan evvelki derslerde ne e, e, nelerden bahsettik? Elfaz-ı küfür yani sözlerden bahsettik. E, bu sözler... Yani bu kısım, küfrü yol açan sözler. Şey, insanı kafir edecek sözler bunlar... Kısımlandırıldı da bayağı dört kısımda en az değerlendirildi. Şimdi e, fiiller efendim e, bahsinde tabii en fazla küf, e, sözler şey yer alıyor. E, fiillere geldiğimiz zaman yani davranışlar olarak ele aldığımızda diyelim ki adamın dilinden hiçbir kafir edici söz sadır olmadı. Fakat hareketine baktık. Ne yaptı? Gitti. Efendim bir puta putun önünde secde yaptı. Veyahut efendim, e, böyle işte Hristiyanların yaptığı gibi haç işareti yaptı. Yani tazim de buna, saygı göstermek buna dahil Dahil miydi? tabii yani, tazim, saygı, tabii, saygı göstermek. diye tanımlanabilecek bir e, cismin önünde, önünde, tazim halinde ta, olmak, saygı sa göstermek. Saygı, ya, secde etmek. Bilhassa mi? secde nihai noktasıdır. Tazimin nihai noktasıdır. Geri kalan tazimler de buna dahildir. E, efendim. Güneş'e secde yapmak, Ay'a secde yapmak, yıldızlara efendim e, secde yapmak. E, bu hareket olarak yani hiçbir sözel üzüm yok. Fiilden bahsettiğimiz için evet. bu fiil bu insanın kafir olmasını gerektirir. Sırf bunu yapmakla hiçbir şey konuşmasa da kafir olur. He, şimdi zorakiler müstesnadır. Zaten onu, onu soracaktım. E illa menükreye ve kalbi mutmain olan iman zorlanan kalbi iman doluyken ikrah ve icbar olunan müstesna. Bu yani şirk çocuğu söyletmek esasında ekseriyetle fiilden çok şunu söyle derler zorladıkları zaman. İşte Allah inkar et, peygamberi inkar et. İşte şudur, budur. E, bunlar müstesna ama bunun da müstesna olması için ikrahın da tarifi vardır. Yani bir uzvun telef olması, kırılması Böyle dayanılamayacak ağrı verilmesi Ceryan Meryan şeyleri gibi bu gibi ikrarlar. Yani bu gibi ikrarlar işkenceler ile olursa müstesnadır. Yoksa Bu işkencenin illa fiziki bir işkence olması şart mı? Şarttır. Fiziki olmadıkları yani psikolojik işkenceler yok senin bende kasetim var. Efendim. Yani, e, yani ben bunu yayınlarım. Ondan sonra ne Böyle olur? söylemezsen, e, efendim Yahudi İristiyan cennete girecek de. Mesela. E şimdi böyle bir durumda bu... Hocam dil hep çürük dişe gidermiş. İkide bir de sizin aklınıza da bu geliyor. Yani benim demek istediğim şu, yani insanlara şantajlar yapıldığı ortadadır. Bu gibi şantajlarla olmaz. Çünkü bunda bir şey yok yani. Nedir? İtibarın düşecek. Düşecekse düşecekse. Veren Allah, alan Allah. Yani itibar bir insanın bir itibarının olması diye ahirete teallük eden bir şey yok ki. Nice kullar nezdinde muteber olmayanlar var Allah'ın de muteberdirler. E, dolayısıyla o hiç mü mühim değil. İşte i̇tibarım itibarım işte, düşüp on sıra işim bozulur da şu olur da bu olur. Ya açlıktan ölen mezarı yok. Şimdi kaderin olsa ekmek varken de yedirtmezler. Bu baka, baka ölürsün. İşte, onlara konuşmuyoruz. Yani bu gibi tehditler, psikolojik baskılar bunlar ikraha girmez. Fıkıh'tan dediği mutlaka cebir cebir ve bedene, bedene uygulanan yani böyle bir yerin kırılması gibi. Buna fıkıhlar da bile böyle bir seller veriyor. Ondan sonra işte bir de ceryan şeklindeki şeyler fiziken bir şey görülmez ama tabii çok fena işte bedende ağrı sancı yapar. Dayanılmaz. Burada da sabretse, azimetle amel etse, ölse, öldürülse şehit olur. Makamı çok yüksek olur. İslam'ın ilk şehitlerinin başına geldiği gibi Yasir Efendimiz'le Sümeyye Validemiz, ilk şehitler Ebu, Be Ebu Cehil tarafından büyük bir baskı altında zorlandılar. Onlar da küfür sözünü telaffuz etmediler. Ee, sonra develere bağlanarak, ise işte bacakları iki deve ayrı bir yöne gönderilerek ortadan e, ayrıldılar. Ya bunu gören oğlu, oğulları Ammar, ana babasının e, önünde gözün önünde şehit olduğunu görünce tabii hem çok e, üzüldü. Ondan sonra ona da aynı baskı şey edince. O artık dayanamadı buna. E, yani inkar etti. Efendimiz veya İslam'ı inkar edici sözler. Ebu Cehil'in e, baskılar üzerine söyledi. Ondan sonra salı verildi. Fakat çok üzüldü, ağladı bu sefer ben dinden çıktım düşüncesiyle. Bazıları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler dediler, Ammar irtidat etti. Dinden döndü diye bunu şahit olan veyahut da onun anlattıkları da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar irtidat etmez. Ammar e, tepesinden tırnağına kadar iman doludur buyurdu. Daha gelmeden. Çünkü Efendimiz'e bildiriliyor. Fakat gelince de o çok üzüldü ya Resulallah ben böyle hale düştüm falan işte annem babam böyle oldu bana böyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir daha yakalarlarsa aynı yap. Annem baban azimetle amel etti. Şehit oldu. Sen ruhsatla amel ettin. Ama İslamiyetine hiçbir zarar gelmedi. E bu ad de yani Nahel suresinde geçer zannederim. Bundan bahsediyor. Men kefara billahi min ba'di imani kim imanından sonra Allah'a İnkar ederse. Tabi Allah derken İslam'ı, Kur'an'ı bunların hepsi birdir. Şimdi burada yani Allah inkar etmiyorsa o zaman adam cennete gidecek gibi bir şey Bunların kafası ters döndü mü hep buraya. Burada da tek şart var. Orada ahirette koyuyorlar mesela. Halbuki şimdi bu Allah'a inkar ederse. E Allah etmiyor ki Kur'an ediyor. Gibi bir saçmalıklar yani böyle üretmemek lazım. Bu yani insanı dinden çıkaran bir söz, bir fiil, bir efendim inanç taşırsa. Genel manası var bunun. Allah inkar ederse demenin illa şunu istisna ederim ki buyuruyor, men hükriye bir kişi ikrah ve icbara uğratılmışsa, ama kalbi kalb-i bil iman, kalbi imanla yatışmış iken, dilinden veya fiili olarak işte, yat burada secdeye bakalım şupuda, denilse mesela, bunları yapsa, bunu istisna ediyorum, buna gazabım yok buyuruyor. Bunun dışında, ve lakin men şeraha bil küfrü sacran, göğsünü gönlünü küfre kafirliğe açan, geniş tutan kişiler, Fakirim gazabı Allah onlara Allah'ın gazabı var, azabı var. Adet kelimede. E demek ki bu gibi fiiller veya daha evvelki derslerde geçen sözler insanı kafir eder. Ancak ikrah ile olmuşsa müstesnadır. Bunu her zaman söylemek lazım. İkrahında sınırını koyduk, dayanılmayacak. Yani dayanılmayacak acıyı cebirl acı, ve şiddete, maruz, cebir ve şiddete kalmak. maruz kalmaktır. Yoksa maddi imkanımdan olacağım, makamımdan olacağım. Milletvekiline istifa etmek zorunda kalacağım. Yok efendim şuradan buradan bir derneğin başından ayrılmak zorunda bunlar. Bunlar hiçbir şantaj yani bu gibi şeyler ikrah sayılmaz. Bizzat fiiline bedenine dayanılmayacak bir işkence yapılması gerekir. Burada bile katlansa ne ala? Katlanamasa da ruhsat var. Ruhsatla da amel edilebilir. Herkesin gücü tahammül gücü bir olmaz. Allah-u Teala da insana gücün yetmediği şeyi yüklemez. Onun için bu, bu hariçtir. Şimdi onu dedikten sonra e, fiiller olarak e, dedik secde etmek gibi. Allah'tan gayrine secde etmek gibi da, fiiller. Bu Birkaç misal verebiliyoruz tabii. Bu konularda e, her birinin dünya kadar teferruatında örnek çıkabilir. Bunu artık e, insanlar anlayacak. E, bir ikinci bu hususta fiil olarak örnek verecek olursak mesela Kur'an-ı Kerim'i e, pisliğe atmak. Bu bir davranıştır. Bir fiil kalktı. Bir, bir şey demedi küfür et, kafir olacak. Ama kalktı Kur'an'ı şöplüğe attı veya efendim e, kanların, irinlerin bulduğu bir yer at veya tuvalete attı. Yani Kur'an'a hakaret etmek, Hakaret edici hareket. Edici bir hakaret edici fiilde Hakaret fiilde bulunmak. Bu adamı kafir eder. Çünkü Kur'an e, yani dinimizin metnidir. Dolayısıyla Allah'ın kelamıdır. Müslüman olan bunu yapmaz. Demek ki kafirdir. Demek ki kafirdir. İkrah meselesini her zaman kayıtta bulunduralım. Kenarda bunu da o ayrı. Yine bu cinci büyücülerden duyuyoruz. Yani bize intikal ediyor. Mesela biz bunlardan tanışmayız da e, mesela Kur'an'ı kanla yazmak. E, kan necasettir. E, Kur'an'ı kanla yazmak. Veyahut da e, yani nuska tutsun için büyü gibi şeyler ne onun adı? kan e, kanıyla. Allah muhafaza etsin. Kadının ile. kanıyla Allah. ayet ve dua yazıldığı bildiriliyor. Veyahut da Kur'an'ın işte bu şekilde e, tuvaletlere bırakılması mesela. Kadına da öğütleniyor yani i̇şte bu işin düzelmesi için. işte papaz büyüsü var da işte ya şu var bu var sen böyle yapacaksın. Veyahut işte efendim yani hele ki Kur'an'ın... Bazı ayetleri mi yazıyorlar? Ayetleri kanla? veya dualar Allah'ın adını. Neyse Allah'ın isimlerini. Ama tabii şeytanın isimlerini ve yani Süryanice, İbranice böyle cin ve şeytan isimleri yazarlarsa o başka. Cinin adını kanına yazmaktan adam kafir olmaz. Ama Kur'an ayetini Allah'ın Teala'nın ismi şeriflerini kanla e, böyle necaset maddelerle yazarsa kafir olur. Evet Bunun gibi böyle şeyler yapıldığını duyuyoruz. Hatta işte kadının kocasına kadının kanını kocasına bir şekilde yemeğe kattırıyorlar bir miktar bir şeyler. Bir şeyler. Hani bunlarda direkt kafir demeyiz. Çünkü burada direkt yani Kur'an'a, İslam'ın bir şiarına hakaret yok da. Orada büyük haram var tabi yani. Orada haram var. Şimdi Yok. onun için haramdan şirk ve küfürlerin fark ettiği noktalar var. Bazı iş çok büyük haramdır ama adam kafir etmez. Yani fiil olarak çok büyük haramdır. Ama adamı kafir etmez. Yani işte insanın zina etmesi çok büyük haram ama insanı kafir etmiyor mesela. Ama bunu istediğin kadar yani daha abartabilirsin yani. Annesiyle zinaden olur, kızıyla te kızına tecavüz olur. Yani bundan hiçbirinde e, helal olduğuna inanmadıkça ehli sünnet kafir demiyor mesela. Bak fiil çok ağır fiiller. Ama fiilde kafir demek onun için hassas konu. Onun için bazı örnekler vermek durumunda kalıyoruz. Yani ancak efendim Allah'tan gayrı secde veya Kur'an'a işte hakaret gibi şeyler. Fiillerden yine bir örnek verecek olursak mesela nedir? Efendim <gülüyor> e, Ramazan'da alenen yemek. Öyle mi? Eh, şimdi mesela bu çok önemli bir meseledir. Müslüman bir toplumda bir insan alenen bir kenara çekilmeden, yer içerse... Şimdi burada şöyle bir ilginç durum söz konusu. Mesela, e, Fatih Harbiye mukayesresi yapalım. Peyami Sefa'dan yola çıkıp, e, Fatih daha dindar bir semttir. Orada e, oruç daha yaygın bir biçimde tutulurdu. Fatih'in de bir tarafı, her ee, tarafı değil. Evet. Fatih'in bir tarafı ee, Ama eski daha, tarafı daha, geniş, Öbür türlü... daha genişti. Evet. Ama işte harbiye daşına çıktığınız zaman orada daha yaygın bir biçimde tutulmaması en azından izlerim e, tamam olarak. Tamam da gayrimüslimler çok olduğu için. Muhtemelen öyle. E, ga gayrimüslimede şey. kalkıp niye yiyorsun diye miyiz ki? E, i̇şte onu soracağım. E, Ama şimdi bir bunların... Müslüman da ben de gavrum numarasıyla arada kaptırırsa yani Olmaz gören mı? kafir zannetsin gibi adam da tam kafir olur yani. <gülüyor> bir ara verelim devam edelim <gülüyor> efendim. De. Şey Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca sohbetimiz sürüyor. E, Küfreye ulaşan fiiller konusunu Konuşuyoruz kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde küfreye ulaşan fiiller konusunu konuşuyorduk. Ee, siz sıralamayı yaparken Ramazan'da alini oruç yemeği de... Fiil olarak e, yani bu alimler... ediyorsunuz. Ben etmiyorum canım alimler ediyorlar biz kitaplardan e, nakil yapmakla mükellefiz biz bir şey uyduramayız. Ee, biz e, iptiba bir Bidat ehli değiliz. İbtida değiliz. Dolayısıyla diyorlar ki bir Müslüman hasta olabilir. Veyahut seferi olabilir. Yani oruç tutmaz. Yani mazereti olabilir. Mazereti olabilir. Veya mazeretsiz günah. Namaz kılmamak da ondan aşağı değil. Namaz kılmayan bu kadar adam var. Oruç da tutmaz. Ama farz olduğuna inanır. Yaptığı işin haram olduğuna da inanır nefsine mağlup olur. Hani dedi ya ben dedi, öğlene kadar tutuyorum, ben sonra dayanamıyorum, bozuyorum. E niye dayanamıyorsun? Miden mi kanıyor, bir şey mi oluyor, şu dur budur. Yok ki benim iradem zayıf dedi ya. E bizim kaybeden senin imanın zayıf dedi. <gülüyor> Şimdi e, dolayısıyla bazı adamın iradesi zayıf olur. Diyelim. Tutamaz. Şimdi biz buna kafir demeyiz. Çünkü demin dediğim bir ehl-i sünnetin kaidelerinden biri nedir? A amel, hiçbir amel, hiçbir günah insanı kafir etmez ki. Ancak bazı Aleniyet. günahlar, bazı günahlar ederler. Yani günahdarken bazı davranışlar eder derken misal olarak bunu söyledik. Neden? Çünkü biri, bir insan Müslümansa, Müslüman bir toplumda yani Müslümanların gördüğü yerde alenen ne yapmaz? Ramazan günü yemez içmez. Eğer yiyor içiyorsa bu iş inkardan kaynaklanmaktadır. Bu fiil, bu için farklı bir şey. İnkardan kaynaklanmaktadır. Çünkü namaz gibi değil. Namazın geniş vakti var. İşte kim kılıyor, kim kılmıyor. Belki önce kıldı, belki sonra kıldı. Öğlenin vakti şimdi 3 saat, 4 saat, 5 saate gidecek yani. 5'e kadar gidiyor diyelim ki. 5'i e, buluyor şimdi. Yani 5'i ya. buluyor. 4 saat payı var. 4,5 saat. O arada herkes birbirinin gözcüsü değil yani. Aa sen kılmıyor musun bile. Ee, ama bu öyle bir şey değil ki. Bu şimdi yediğin görüldüğü anda Ramazan günü bunun hiçbir payı yok. Tevil payı yok. Yani Ke itikadi bir zafiyet olmasa dahi Yemez. aleniyet e, söz konusu ise fiil olarak insanın e, küfrüne sebep olur fiil olarak ama Allahla arasında kafir olup olmadı yani Allah onu kafir saymayabilir ilanı yani varsa. zahire zahir, böyle bu, zahir, bu zahir bu hükme vardır zahir bu hükme vardır ne biz zahir biz görünüşe göre hükmederiz diyor hadis şerif Vallahi, i̇çleri, kalpleri, niyetleri Allah üstlenmiştir. O, o ilme Allah üstlenmiştir. E, şimdi bu kötü bir davranıştır. Ama ben diyelim e, şekeri hastasıyım. hipoglisemiye girdim? E, otobüste, arabada, her yerde yanımızda e, meyve suyu taşıyoruz. Şeker taşıyoruz cebimizde diyelim. Değil mi? Böyle bir durum oldu. Böyle bir durum olduğu zaman bile insan ne yapar? Affedersiniz. Yani toplumun ortasında bu, bu duruma yakalan aniden düşer. Ama bu durumda bile insan bir kenara çekilip yani o kadar da bir insanın tahammülü olur. Zaten bayıldınsa adamın ağzına şekeri zorla koyarlar. Onu herkes görür. Ama kendi iraden olduktan sonra en azından insan bir şöyle yani bir şekeri bile ağzına atarken bir şöyle atar. Değil mi efendim? Bir kenara çekilip veyahut da şöyle bir şeyin içinden bir meyve suyunu içecekse de o bile neyi gösterir? Bu adamda bir rahatsızlık durumu zuhur ettiğini topluma göster Ama sen alenen, keyfi şekilde ye iç. Bu e, fiil, yani hastalık da olsa demek istiyorum. E, eskiden gayrimüslimlerden çok konuşuluyor. Çocuklarına yedirmezlerdi evet. Ramazan gününde, evet. Osmanlı toplumunda. Evet. Hatta bir mecusiye Müslüman olmak nasip oldu bu yüzden. E, son nefesinde. Hatta onu millet mecusi biliyordu. Mecusi olarak öldüğü için ona göre gömüldü. Fakat sonra ee, o mahallenin işte alimlerinden, velilerinden biri onu cennette gördü. Çok tahakküm etti yani nasıl sen cennete girdin, mecusi değil miydin? Dedi ben mecusiydim ama ben çocuğum dedi bir kere e, Ramazan'da çocukların arasında falan böyle alenen yediği için ona bir tokat attım. Müslümanların Ramazan'ına tazime et, hürmet et diye. Bir daha yapma böyle diye çocuğumu uyardım. Bundan sebep e, son nefesime yaklaştığımda bir nida duydum. Bizim Ramazan ayımıza tazim ettiği için onu kafir olarak almayın. Ona İslam'ı ikram edin. Bu kaynaklarda geçiyor Osmanlı eserlerinde. E, dolayısıyla e, bu kişi yani tabi işte onu diyorum o mecusi olarak ölmüş gömülmüş olabilir. Belki şimdi de Yahudi mezarlığında, Hristiyan mezarlığındadır ama Allah'ın dinine Müslüman çıkabilir adam. Çünkü ya belki gizlemiştir kendini ya da e, son nefese yakın e, bir e, iman nasip olmuştur Müslüman olmakta izhar Fırsatı bulamamıştır. Veya birine söylemiştir de, bir iki kişiye söylemiştir de sır kalmıştır. Böyle de durumlar oluyor yani. O Allah'ın dinde Müslüman muamelesi görür. Buna da öyle olmuş yani son nefesine yakın. Tabi iman son nefeste muteber değildir sorusu da akla gelir burada ama evet. o ayrı bir konu. Çünkü neden? O can boğaza gelip ahiretten pencere perde açıldığı zamanla alakalıdır. Yani ölüm melekleri gördüğü zaman. Bu da melekleri falan görmeden evvelki bir konudur. Yani ahiret tarafından pencere açılmadan önce olduğu için makbul olur. Çünkü e, gargara diyor ya, gargara etmedikçe, can boğaza gelmedikçe kabul olur. Hani Tevbe kabul olur. Tevbe kabul olursa, e, iman da kabul olur demektir. E, yani mükellefiyet var demektir. Çünkü günahkarın tevbesi kabul olmakla, kafirin İslamını kabul olması aynı şeydir. teklif alemindeyken geçerlidir. E, i̇ki durumda da artık ölüm hali geldikten sonra tövbe de kabul olmaz. Yani. Dolayısıyla e, bu şekilde kafirler bile e, hürmet ederken tazım ederken efendim hatta biz yine bir Ramazan'da mı neydik Almanya'dan bir yerden geliyorduk da yine bir Alman e, yanımıza düştü böyle epey tabi ben çok gittim geldim de şimdi hangi seferinde nereydi de tam bilmeyebilirim. Adam yemedi Ramazan diye bizim yanımızda. Yani hatta mesela Garson soruyor ki seferilik de var. Yani seferlik olduğu için Müslüman da yiyebilir yani. Evet. Müslüman da yiyebilir. Yani Uzat orada var. aleni yenebilir. Aleni yenebilir tabii. Sefer esnasında. Sefer esnasında aleni yenebilir. Çünkü yolculuk olduğu için kimse kimseye suyu etmez. Suyu etmez kimse kimseye yani. Çünkü İslam'ı biliyor toplum. Ama orada bir kafir olduğu halde bize hürmeten yemiyoruz diye yani yemedi. Dolayısıyla hal böyleyken e, bir Müslüman inancında olan bir kişinin bu kadar insanın orucunu... E, Saykısızlık ederek alenen yemesi tabii ki fiil ve hareket olarak e, küfür ed kafir edici hareketlerden sayılmıştır. Ama burada bu kaideyi söylediğimiz zaman bu geneldir. Şimdi bunu özelleştirdiğin zaman bu olmaz. Ne demek? Yani evet. Yani sen sokakta Ramazan'da birinin yediğini gördüğün anda sen kafirsin adama diyemezsin. O adama sen kafirsin de bunlar caydırıcı Engelleleyici, korkutucu hükümlerdir. Velakin müşahasa indiği zaman sen kafirsin diye yani çünkü neden? Buradaki durum direktman ben işte Allah bin yanmıyorum. Peygamber Ramazan orucu efendim farz değil gibi bir söz olsa dersin. Sen kafirsin. Öbüründe diyemezsin. Neden diyemezsin? Seferi olabilir. Yani İstanbul'dadır ama seferden gelmiştir. Seferi olabilme ihtimali var. Efendim hasta olma ihtimali var. Ani bir şeker düşüklüğü veya bir şey mide kanaması gibi mecbur ara ara yiyecek. Ha bu durumlarda da benim dediğim gibi usturuplu bir kenara köşeye çekilme edebine rahat lazım. Lazım ama e, böyle bir adamada sen o zaman sen her alenen Ramazan'da yine kafir diyemezsin. Zaten belki de adam sana ben akobum zaten sana ne der de o da başka mesele. Ama Ahmet Mehmet de olsa sen ona kafir diyemezsin. Anlatabildiğim mi? Yani bu fiil oruç farz olup e, milletince alenen... Onlara sizin orucunuzu hiçe sayıyorum. Saygı duymuyorum. Hareketi kafir eder. Buna kafir denir. Ama bu hareket bu niyetle mi yapılıyor? Başka bir özür mü var? Kasıt ve, He, kasıt ve niyet. O zaman ne oldu? Buraya ne giriyor? Ee, adamın durumu bilinmediği için efendim seferi mi? Hasta mı? Veyahut da hakaret amacıyla değil de vurdum duymazlık. Cahillik den mi? Bunlar bilinmediği için hani adama sen hemen kafirsin diyemezsin. Ama bir Müslüman bunu yapmamalı. Yapmamalı. Ee, mecbur olsa da bile kenarda köşede edepli bir şekilde kendini mümkün mertebe gizlemeli, zaruret olursa bile buna rahat etmeli. Ee, bu e, fiil insanı e, kafir olarak gösteren diyelim. Kafir olduğunu gösteren bir fiildir. Bunu da böyle söyleyeyim. Bir misal daha fiillere verecek olursak, kafirlerin kutsal saydığı dini bayramlarında tebrikleşme. Yani Noel gibi, Noel ve işte başka da isimlerini unutuyorum, tort, <gülüyor> yortu mu diyorlar, bir şeyler evet. diyorlar, bu gibi şeyler. E şimdi memlekette bakıyoruz ki, yani tebrikleşme derken e, o Yahudi ve Hristiyanların dini günlerini, tebrik maksadıyla hediyeleşme. Yani tebrik ve hediye yani bu siftebrik de sıkıntı, hediye de sıkıntı. Tebrik ve hediye ikisi bir olursa dikiş Yani sevgili Hristiyan kardeşim Noel'in kutlu olsun. Denmez. Denmez mi? Denmez. Tebrik etme çünkü onun dininin sah sahi olduğuna, geçerli olduğuna dair ona bir teşvik olur. Teşvik olur. Halbuki bizim vazifemiz neydi? Tebliydi. Yani bu yanlış kardeşimsin dininin sen e, ebedi ateşe e, layık biri değilsin. Yani biz de zaten biz sizin peygamberlerinize inanıyoruz. Sen de gel buraya inan ama o dinleri bırak. O şimdi inanmak, şimdi diyalogçular inanmak yeter diyor. İnanmak yetmez. Dinini bırakıp Müslüman olacak. Müslüman olduktan sonra daha Hristiyan e, ibadetlerini yapmayacak. Bakın o geçenki bir kanaldan bahsettik. O kanaldaki evet. dizide Agob'un meselesinde orada sıkıntı var. O tamam gizlemiş Müslümanlığını. Kardeşlerinden akrabası, Ermeni mesela. Gizlemiş. Ona demiyoruz sıkıntı var. Yani gizlemese daha iyiydi. Ama sıkıntı nerede? Onun ifadelerinde. O diyor ki, nasıl olsa diyor o dizide, nasıl olsa diyor, Allah, e, İsa da Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi. Salavatullah bin alim ve Şimdi diyor, ben şunu düşündüm diyor, ikisinin de dediğini yaparsam, Allah'ı memnun etmiş olurum. İşte burası şirktir. İkisinin dediğini yapamazsın. İsa selamın dini nesk oldu. Mensuktur. Redi zaman Hazretleri bile, Madem ki o dinler mensuptur diyor, onlarda, onlarla amel eden ameli salih olmaz diyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin ekolünden gelenler böyle e, sağa sola yamuldular. E, ne alakası var? Üstadın beyanı var. Mensuptur o dinler diyor. Mensup ne demek? Geçersiz. Geçersizden amel eden salih olur mu ameli? Dolayısıyla iki peygamberin dediğini de yaparsam, ne demek? Orada pazar hainine gidecek, burada cumaya gelecek. Böyle yapmış yani. Sorun orada. Yoksa gizlemiş kendini, takıya yapmış. Ayrı bir konu. Biz ona karış itiraz etmedik. Bizim itirazımız iki dini de aynı anda tatbik ettim ve haz aldım diyorum Yine takıya için ayine gitse bir korkusundan endişesinden veya takıya için ayine gitse yine bir şey demiyoruz. Haz aldım. Biz bu sözlerin hepsini kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek ayırıp tahlil ediyoruz. Biz yoksa bir tarafa kalkıp kör bir kıskançlık veya rakabet gibi bir durumdan bindirmiyoruz. Bizim konuşmalarımızı herkes çok dikkatli dinlemesi lazım. Yani belki aynı anda aynı şeyler, her şey söylenmiyor yani ama. Yani hasbiyiz biz diyorsunuz. Haklıyız derken. Hasbiyiz. Hasbiiz. Ee, ha evet, haklıyız, hasbiiz. Bir de çok detaya giriyoruz. Cevvel Kalem bu yanlıştır demiyoruz. Bakın diyalog içinde aynı şeyi söylemiyoruz. Yani Medeniyetler ittifakı. Gayeniz ne efendim? Gayemiz şu. Buradaki gelip Trabzon'da papazı öldürmesin. E, Silahko'ya bomba koymasın. Danimarka'daki de karikatür yapıp da Müslümanları sokağa dökmesin. Bunun için bir anlaşma sağlayalım. Yani görüşelim papazlarla, ağamlarla, Vatikanlar ile. görüş. Buna bir mani yok ki. Senin niyetin ıslah. Senin niyetin ıslah. Yani sendeki sen kendini adamına sahip ol. Ben de beninkine sahip olayım. Böyle savaşlar çıkartmayalım dünya savaşları. Bunları konuşuruz. Bu şekilde papazdan anlamda da oturulmak, görüşülmekte bir sakınca. Ama sen adama, sen de cennete gireceksin. Senin dininde hak. Senin kitabında da şu anda geçerli. Mensuh değil. Senin amelin de salih. Yani Dediğin anda veyahut da ben sana kız verebilirim. Dinleri birbirine verebilir, yaklaştırmak. Dinleri birbirine takribüle diyen, telfiküle diyen, dinleri birbirine katmak, karıştırmak, çorba yapmak. Bu şirktir. Şey, İmam Rabbani'nin dediği iki dini tasdik eden müşriktir diyor. Yani iki din doğru olamaz. İki din doğru olamaz. Yani şu anda hem İsa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın din olarak tek din İslam'dır. Orayı da karıştırmayalım. Hepsinin dini İslam'dır. Şeriat diyelim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatı aynı değildir. Orada haram olan burada helal var. Burada helal olan orada haram var. Şimdi, Musa Aleyhisselam Tevrat'ı şeriatıyla bizim dinimizin hükümleri aynı değildir. Orada Efendim cumartesiye tazım var. Burada cumaya tazım var. Bu ikisi bir anda olmaz. Hristiyan'da pazara tazım var. Bu üçü bir anda olmaz. Ne diyor Abdullah Aleyhisselam Hazretleri'ne? Sen Müslüman olduktan sonra cumartesiye tazimi terk edeceksin diyor. Bir de deve eti, deve sütü haramdı sizin şeriatınızda. İslam'a girdin, içeceksin bunları diyor. Şimdi bu Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu tat Buhari'de geçer. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor ki iki din bir anda tatbik, e i̇ki şeriat diyelim yani. Din tektir, İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Orayı da birbirine karıştırmayalım ama şeriatlar bir anda olmaz. O şeriat mensuk olur. Mensuk olduğu için artık onunla amel edilmez. Sadece İslam şeriatıyla amel edilebilir. E ben iki aynede katıldım. E ama birine mecburen katıldım gizli olmam için. O başka. Bak ne kadar ince konuşuyoruz. Doğru anlayalım. Ama sen haz aldın. Nasıl olsa ikisi de Allah'ın peygamberi, ikisi ne yapsam Allah razı olur. Olmaz Allah razı. Dinleri çorba edenden Allah razı olur mu? Bir nokta koyalım, daha doğrusu virgül koyalım ve devam edelim. Değerli Zicler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aramız var. Değerli Zicler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu bölümde... E, yani burada nerede kaldık? Sonra orayı noktalayalım. Fiillerden Noel gibi Hristiyanların kutsal günlerini tebrik etmek. Ve hediyeleşmek. ve hediyeleşmek de insanı kafir eden fiillerden olarak itikad kitaplarında, bazı fıkıh kitaplarında da tabi bazı fıkıh da itikadi konu geçer. Zikrediliyor. Ama şimdi daha geçenlerde gördüm ki Hatay'da bir yerlerde üst düzey insanlar yetkili makamlardaki evet, üst düzey yetkililer ve Müslüman olduğunu bildiğimiz hatta namaz abdestli olduğunu duyduğumuz bazı kişiler kilisede, yani kiliseye girmek insanı kafir etmez. Ama onların kutsal gününde ayinlerine katılmak, bir de onların kutsal dini bayramlarına katılıp beraber yemek yemek gibi işler, bunlar insanı imanını tehlikeye sokar. Burada farkı ayırt etmek lazım. Hani biz ne demiyoruz, çerez alıp da bilmem ne alıp da televizyon karşısına geçip de yılbaşı gecesi evet. efendim çekirdek yiyene biz kafir demiyoruz. Ama e, o da teşebbüh benzemek bakımından günahtır. Ama kafir eden hangisidir? Direkt Noel'i kutlamak ve onların Noel'lerini tebrik etmek... niyetle kasıt. İşte, Şimdi burada e, az önce söz ettiğiniz Hatay'daki o görüntülerde e, genellikle siyasi kimliği olanlara yönelik bir... E, tabii e, ama bu ikrah yok konusu. ki burada. E, yok ama hani... ikrah da yok, icbar da yok. yönetmek iddiasında olan hani zımmi tabii böyle bir kavram mevcut hukuk sistemimizde yok ama... Ee, sonuçta onların İslam'da onları var. Da, evet. İslam'da var ama ya sen zimmi yani zimminin hukuk düzeninde yok. Ee, Tabi ama <gülüyor> o şeye sana yani o vatandaşının bir e... halini hatrını sormak... göründe halini hatrını sormak onunla birlikte olmak, sorunlarını varsa dinlemek Efendim, bu... veya ona yakınlık göstermek. Şimdi o zaman da o zaman da şey eee yani devre... yönetici, olmanın gereği, yönetici olmanın gereği değil. Çünkü bu zamana kadar yoktu. 80 senedir, 90 senedir, 100 senedir hiçbir yöneticinin yapmadığı işler pazarlanıyor. Geçmişte e, bu tür uygulamaları yok muydu Osmanlı'nın acaba? Bilmiyorum yani. Ben bilmiyorum. Şey gitmez. İslam müsaade etmiyor ki. Zaten zimnilerde falan biliyoruz, Onlar gelir. Padişah kabul edebilir, görüşebilir. Şehir Onlar gelebilir. Onun kilisesine hiçbir e, efendim. Ancak asayiş gibi bir sorun olur falan da o güç, emniyet güçleri şu bu. Tabii ki müdahale etmek için. Veya güvenlik. Yani şimdi orada bir e, güvenlik sorunu olur, emniyet oraya polis, komiser, görevli gider. Gidebilir, bunda sorun yok. E, adamın bayramıdır, yemek yiyor bilmem ne, bunda sorun yok. Çünkü o orada görevlidir. Kapı Kapıda görevli olmak var veya içeride bir olay çıkma ihtimali olur, ihbar olur. Bunlar görevli işleri bir şey demiyoruz. Ama görevsizken, e, efendim... Hiçbir kanuni... Derken, kamu görevlisi, kamakam, vali... E, kamu görevlisi, biz rey alalım diye... Gidersen, bu ikrah mıydır yani? Takiye midir rey almak? Kamu görevlisi ayrı... Rey işi ayrı. Yani siyasetçi siyasetçi görevli, olarak bunlar... Vali kaymakam ve e, benzeri... Ha, vali kaymakam yöneticidir. Onlar... Yöneticide fark var. O da zaruret olursa... Şimdi düzümsüz yere artık adet edinip de... Devamlı kat, katılmanlığında bir manası yok... Orada bir olay olur, bir zaruret olur. Değil mi efendim? Bir devlet reisi gelir oraya yabancı. Dolayısıyla onun güvenliği icabında falan veya veyahut bir protokol mecburiyetinden oraya gelmiş İsviçre'nin cumhurbaşkanı mesela. E sen de orada bir vali bazında falan gide. Bunlar ayrı şeyler. Ama hiç böyle bir hal vaziyet yokken efendim kutlu olsun, hediyeleşmek falan bunlar e, oralara girmek bir de onların kutsal günleri. O da mıyım bak? Başka günlerin demiyoruz. Özellikle dini bayramları. Ve kutsal günlerinin tebrik edilmesi ve edilmesi alimler böyle saydılar ama şimdi bu işler Eskiden daha sıkıyken ki e, yani eski derken bayağı bir e, geride İslamiyete çok zor durumlar yaşatıldığı Kur'an yasak edildiği yazan Türkçeleştirdiği dönemlerde bile bu tip hareketler yokken e, şimdi tek Parti döneminde e, yani yok. o zaman bile yokken yani teva şeyde yok Gelenekte yok hiç. Şimdi bu diyalog adına bu adımların atılması ve bu şeyleri yapı bunlarda dozunu kaçırmamak lazım. İslam'ın hududunu korumak lazım. Dur denilen yerde durmak lazım. Sen adama tabii ki nasılsın iyi misin dersin, görüşürsün edersin. Ama kutsal gününde de hususi gidip de tebrik etmenin bir gereği yok. Çünkü onun o zaman o dinde kalmasına teşvik olur. Ben de seni doğru görüyorum manası taşır. Hiçbir zorunluluk yokken bunlar yapılmamalıdır. Bunlar yapılmamış. Hatta işte bu iş ileri gidildi. Ya kıza e, Müslüman kızı Hristiyan'la evlendirdiler. Abi, tabii yani, bugün için uç bir örnek gibi gözüküyor ama. Ama o kadar, ihtimali... o kadar normalleşecek mi o? O da neden? İmam e, oradaki makam, Urfa'da makamdaki imam efendi konuşmuş. Haberleri de almışlar onu onlar. Adam diyor ki, ben diyor kelime getirdim, namaz kıldı, şunu yaptı, bunu yaptı, ben de kıydım nikahını. Ben zaten önceden Müslümanım demiş. E ben de kıyardım öyle. Ama adama dememiş ki ben aynı zamanda şu anda da Hristiyan'ım. Adama onu dememiş, hocanın bir suçu yok. O hoca efendi bizim hürmet ettiğimiz bir hocamızdır, el sünnet. Hoca efendi bir suçu yok ki adamın. Adam o öbür tarafını dememiş. E hoca sen nereden biliyorsun, kalp mi okuyorsun? Ben bilmiyorum, bunların gazetesinde okuyorum. Ben ne bileyim ya müneccid 2000 yılında gazetede diyor ki hem Hristiyan hem Müslüman diyor. E biz buna konuşuyoruz. Hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Aynı zamanda hem ayine hem cumaya gidilip de Müslüman olunmaz. E böyle birine de Müslüman kızı verilmez. Bu zinadır. Bu nikah fasittir. Ama hoca ne bilsin? Hoca diyor ben eskiden de Müslümandım diyor. Şimdi de Müslüman e, namaz da kılıyor. Kelime işarete geliyor. Daha ne yapacak? Nikah fasit derken şer'i açıdan nikah fasittir diyorsunuz. Yok resmi nikah yapmış sala bana ne canım. Yani. E biz Allah indinde cinniyattan bahsediyoruz. Hal böyle olunca burada ben hoca efendi bize karşı göya yani adam da bilmiyoruz vallahi bize iftira atıyorlar demiş. Biz iftira atmıyoruz. Biz bu gazetenin yazdığına göre hem Hristiyan hem Müslüman niye yazdım bunu o zaman buraya? Sen buraya bunu yazarsan ben de bir Müslüman olarak bu böyle olmaz demek zorundayım ya. Yani senden korkumak gavur mu olacaksın? Yani senden çekineceğim diye bilmem ne, köşe başlarını tuttunuz, bilmem ne yaptınız diye ben burada dinden mi çıkacağım ya? Benim Allah'ım var yani yatacağım mezarda hesap vereceğim ya. Millete zina diyor diye suç atıyorlar, kendileri gavurluk yapıyorlar. Ya zina etmekle adam kafir olmaz. Ama hem Hristiyan hem Müslüman olunur dediğince kafir olur. kıp kızım kafir olur. İstersen sabah kadar ama az kızsın. Karısı başörtülü olsun. Hiç fark etmez. Hem Hristiyan hem Müslüman olunur demek itikadi bir konudur. Zina yapmak ameli bir konudur. Bir adam yaptığı zinayı haram kabul ediyorsa ki bazıları imam nikahlığımızda dediler ki onlara zina demek diyen kafir olur. Çünkü nikahlıyım diyor adam. Şahidi sen miydin kardeşim? Ama geçen hafta anlattık öyle Allah peygamber şahit olmaz. Evet. Adam eğer iki erkek şahitle veya bir erkek iki erkek şahit nikah kıymışsa bu adama sen zina yaptın dersen kafir olursun. Çünkü ne dedin? E, helalı haram dedin. Ayrıca başka bir şey daha söylemek lazım. Malum mevcut meri kanunlar çerçevesinde Zina diye bir suç yok. yok. Ben dini bakımdan kafir olmayı konuşuyorum yani. O, o da başka. O, onu demiyorum. Yani bu adamlar ahlaksız. Ama sen ahlaksız diyemezsin ki imam nikahlıysa. Feynum gayru melûmin diyor Kur'an. Tenkit edilemezler. Tenkit edilemez ne demek yani ahlaksız? Ne demek bu? Bunu diyemezsin. Ama ben bu adamın nikahında şüpheliyim. Şüpheli de olsan adamın beyanı esastır İslam'da. O zaman şahit istersin adamdan. Adam şahitlerini getirir, şahitler de biz şahit olduk bu nikah. dedikleri anda sen ne olacaksın? Yeniden iman nikah tazeleyeceksin. Seninki ki gitti bu sefer, hem iman gitti hem nikah gitti. Çünkü kafir olursun. Helal... Nikah da mı gider? Nikah da gider. E kafir olunca nikah durur mu? Bir insan helalı haram, bak şu su helaldır, Bu suya haram dediğin anda kafir olursun. 50 senelik namazın gider. Hepsi boşa gider. Şu suya haram dediğin zaman. E şimdi burada da adam nikah olmuşsa, nikahlım diyorsa... Ama onu inceleme gayri sen şahitin var mıydı? Nikahın sahibi İslam'a göre. O başka bir konu. Ama nikahlıysa e sen nasıl haram dersin? Ahlaksız dersin. Ama burada biz itikadi konulara temas ediyoruz. Yani burada sen hem Hristiyan hem Müslüman. Olunmaz. Onların bayramları kutlanmaz. Hediyeleşilmez, tebrikleşilmez. Bak ne kadar ince bir mesele bu itikat. Bütün kitaplar bunlarla dolu. Ama halkımızın cahilliğinden istifade edilerek biz işte yaklaşım yapıyoruz. Şunu yapıyoruz. Ya yaklaşım yap. Biz sana başka zaman hediye verme demiyoruz ki. Başka zaman hediye verme demiyoruz ki. Görüşme, konuşma, telefon etme demiyoruz ki. Ama velakin sen bunu kutsal gününde yaptığın zaman senin dininde idare eder. Mesajı veriyorsun. E zaten bu mesaj dizilerde veriliyor işte. Bu dizilerdeki konuşmalara baksanıza. İki dinden de haz aldım. İki peygamberin yaptığını dediğini de yapsam Allah razı olur. Nasıl razı olur? Şu anda tek peygamber dönemindeyiz. O İsrailoğulları dönemindeydi. Bir dönemde 500 bin tane peygamber oldu, olurdu. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi zaten ondan evvel 500 küsur sene fetret var. Kainatın efendisinden sonra da bir daha peygamber yok. Döneminde de tek peygamber. Şu anda başka bir peygamberin dini geçerli değil ki yani şeriatı diyelim. Geçerli değil ki. E geçersizle nasıl amel edersin? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman cumaya, cumartesiye tazim etmeyeceksin dedi? E demek ki, yani geçen yine konuştuk küfürden teberri İslam'ın <gülüyor> şartıdır. Müslüman oldun. Oldukta, oldun tamam. Ama aynı anda Hristiyan ibadetlerini de yapıyorsa Müslüman olmadın. Niye olmadın? E İslam'ın bir şartı da nedir? Öbür e, şeriatların, dinlerin ahkamından teberridir. Uzak durmaktır. İmam Rabbani Hazretleri açıkça, ki itikatta müçtehittir bu zat. Ve bu diyalog belası onun zamanında da yaşandığı için çok bu usta detaylı yazmış mektuplarında. Diyor ki, hem İslam hem küfür ahkamını. E şimdi küfür, küfür ne demek yani? İnne lezne keferu El kitab El kitapta kafirdir. Fetehal Allah'ımma üşrikün diyor Kur'an. Şirk koştuklarından Allah yücedir diyor İsa'yı Allah'ın oğlu diyenler. E şimdi bir de böyle bir şey çıkarttılar. Teslisi reddetti. Tevhidi ikrar etti. esin, Kelime şart getirdi. Tamam. Namaz da kıldı. Tamam. Peki Hristiyanlığı bıraktı mı? Son soru. E bırakması şart değil ki. Bırakması şart. Çünkü bütün batıl dinlerden teberri etmek İslam'ın şartıdır. Aynı anda olunmaz iki dinli. E adam bir de diyor çifte vatandaş, çifte pasaportlu gibi, çifte vatandaşlık gibi çift dinli diyor gazete. E bu çıktı gazete 2000 şey şeyinde. Diyalogdan düğüne yazsınlar, Bütün internette var. Diyalogdan düğüne. Bütün internetlerde dolu. Herkes görsün bakalım. E şimdi hal böyle olunca imam bunu bilmiyor diye imam suçuyor yok ki yani. Ya i̇mamı da konuşturup da bak iftira attılar bize falan. Sen ne demek istiyorsun? Kimi kandırıyorsun? Biz de burada enayi Türk toplumu da avanak mı yani? Bu millet kafası çalışan insan. benimle konuştuğumu anlıyor herkes. Dolayısıyla e, bu gibi şeyler e, insanın kafir olduğunu gösteren fiillerdir. Bu manadaki diyaloglar. Bu manadaki diyaloglar. Ama biz adama sen cennete gideceksin demiyoruz. Sana kız verilir demiyoruz. Şunu bunu demiyoruz. Ama adamla görüşüyoruz bazı konularda veya ticaret yapıyorsun yaparsın. Ortak yaparsın. Komşundur. Yemek götürüyorsun. Fakirdir. ikram yapıyorsun. Orada sorularda da gelecek şimdi. E, hediye, ikram. Hmm, yaparsın. Evet. E, kafire, komşuna hediye yaparsın. Yani ikram yaparsın. Bunlar mesele değil. Ama mesele nedir? Sen ona kutsal gününde hediye veremezsin. Burada incelik var. Yani itikati konulardır bunlar. önü ve sonunda bir mahsur yok. Yok, o güne yok. özel. Önde sonunda mahsur yok. Ama tabii çok samimiyete de bir gerek yok. allah Teala dost tutmayın. Sırdaş edinmeyin buyuruyor. Ama komşuluk olduğu için diyorum ben bunu. Veya da işte iş arkadaşı veya patron işçi ilişkisi. Çünkü caizdir Yahudi'nin yanında çalışmak. Bunda bir sorun yok. Bu noktada da e, tabii ki bir hukuk oluşuyor. Komşuluk hakkı beraber yemek içmek falan. O hukuktaki şeyleri söylüyorum. Yani yoksa... 7 kat yabancı alakası olmayan adamı da özel seçmeyi demiyorum ben. Ama İslam bu gibi komşuluk haklarına beraber çalışma gibi yolculuk yapmışsın. Bu gibi haklarda değil mi birbirine bir ikram et. Sende su var, yoldasın, yanında bir Hristiyan var. Efendim adam belki isteyemiyor senden. Ona bir ikram ede, buyurun su içer misiniz? Bunlar doğal necaket bunlar. Bunlar yapılır. Borç alınır, borç verilir bunlar Hiç sorun yok. Hatta onlardaki borç daha sağlam oluyor belki de şimdi. Bizinkiler, <gülüyor> hepten, bizinkiler hepten şey etti, evet. ayarı kaçırttı. Alıyor vermiyorlar. Onlara bir şey demiyoruz. Biz diyaloğu ikiye ayırmışız. Dinin içine, hükmüne karıştırdığın anda bu insanı kafir eder. Ama öbür türlüleri efendim... Yani sadece beşeri münasebetler, beşeri münasebetler çerçevesinde anlamı. kalmak... Bir de şu da olabilir. Yani siyasi yönetimler bazında da o e, yani tedbirler, önlemler alması itibariyle... Veya din adamları, bazı hocalar görüşüyor diyor bu hocalar görüşmelerindeki maksata bağlı. Eğer görüşmelerinde, efendim işte bu e, dinler arası çatışmalar, harfler, Türkiye memleket şimdi Mısır'da çıkıyordu az evet. e, Böyle şeyler olmasın bizim memleketimizde de diye. Ne tedbirler alabiliriz? Vereceğimiz mesajlar açısından. Ağzımız bir olsun hani. Birbirine saldırtıcı, tahrik edecek, konuşmayalım falan. Bu gibi toplantı yapıyorsa din adamı da yapabilir. Bir hoca da yapabilir. Bir papazdan toplantı. Bunda bir sorun yok. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Ama bunun dozunu kaçırdığın zaman da o zaman bir adım siz attınız, biz sizden kız alıyoruz. Biz de size kız verelim. Çüş. Veremeyiz ki ya. <gülüyor> Allah Allah. Vereme. Haram, nikah yok. Yani diyalog adına Allah'ın hükmünü değiştiremeyiz dinini biz ya. E, cennete girecek. Cennet babanı çiftliği mi herkesi sokuyorsun ya? Cennete nasıl girecek? Allah'ın mülkü. E, Dolayısıyla bu gibi konular başka iş. Öbürleri başka iş. Bunu da ikiye ayıralım da. Biz ceffel kalem, diyalog, küllün... Haramdır, kafir eder berler. demedik. silmiş olmayalım diyorsunuz. Burada iyi, iyi bir, bir vesileyle yine güzel oldu, izah ettik yani. Evet, bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek kısa bir aranın ardında. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bu bölümde bu hafta çok konuşulan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Aslında bu hafta çok konuşuldu ama uzun süredir bu toplumda çok konuşulan bir konudur. Çok eşlilik konusu. Önce gazete haberi oldu, akşamına televizyonlarda yer aldı. İstanbul'daki belediyelerde yaşam koştuğu ve evlilik danışmanlığı yapan bir hanımın çok eşlilikten yana tavır alması toplumun bir kesiminde kabul görürken bir başka kesiminde çok sert eleştirilere maruz kaldı ve şimdi Hüpeylamet Hoca ile bu konuyu Erkekler kesiminde nasıl karşılandı? Erkekler kesiminde e, memnuniyetle karşılanmış olabilir bir kısmında, sesi çok çıkmayan kesiminde. Ama e, bir başka kesimde söyleyemese de yine içinden, i̇çinden oh iyi oldu demiş olabilir ama tabii kadınların önemli bir kısmı bunun içerisine e, başörtülü hanımları da dahil ederek söyleyebiliriz. Ekseriyetle başörtülüler e, daha hassastır bu konuda. Çok şey. rahatsızlık duyduklarında kuşku yok. Ee, tabii çok tartışılıyor. Hala da tartışma devam ediyor. Hele gündem böyle politik ve karışık bir gündem olmasaydı biz bunu bir ay falan tartışırdık. Şimdi hanımın sözlerine bir kulak verelim. Çok eşlik yasasında ısrarlı kocasına da ikinci eş izni vermiş e, adı geçen hanım. Zaten izin lazım değil diyor. Evet. Yani İslam'a göre izin lazım değil diyor. Onu da doğru, lazım doğru, değil mi? Doğru izin? söylüyor tabii. O şimdi bazı şeyleri doğru söylemiş. Çoğunu baktım ama bir tane kadınlara da dört erkek alma izni yasalatsın diyor hepten. Onu o demiyor. O orada manşette Başka var. Başka hanımlar söylüyor. Hayır ama manşette onu çocuğu olarak naklediyor hayır şu hayır, gazete. Hayır o yok şimdi haksız değil mi öyle? Değil. Hayır hayır. Ee, hayır ama bakın şey ilk sayfaya bakın. Orada öyle yazıyor. <gülüyor> şu haberimi sayfaya... söylüyorsun. Yani o demiş mi bilmiyorum ben. Gazete demediğini de yazar. Ama orada ona <gülüyor> istat ediyor yani. Ee, bakın orada. Şimdi haber şöyle... E... Tabii gerekçeleri de var. Ya onları ee, onlar konuşuruz. Bakayım. Şimdi oradaki habere bakın. Ben mi yanlış anladım? Küçük bir şey. Ee, Üresin'in açıklaması dün Twitter'da evet. trading topic oldu. Dört erkekli evlilik devasalaşsın. Adı üstünde Sibel Üresin. Yani. Ha, onu Sibel, başkaları diyor. Başkaları diyor. Ha, ha, ha. Yani, ha o yorumları oraya kattı. Evet. Tamam. O zaman o hanım çünkü İslamı. Baktım içeride referans alıyor bazen evet. o zaman o demez onu. Bir de toplularda bu zaten yaygın yapılıyor. Ya o, hanım, o hanım kardeşimiz o lafı demez o zaman. Çünkü evet. İslam'ı da referans alıyor ya. Evet. O Demek Twitter yorumunu da onun sözü gibi katmış oraya. Yani dikkatli bakılırsa onun sözü Aa, gibi e, olduğu evet. anlaşılmıyor ama tabii e, gözden mesela. kaçabilir. Evet. E, şimdi çok eşliliğin İslam'daki karşılığı nedir? Teatüdü zevcat. Evet. E, bunun şartları Nelerdir? Nasıl olur? Ama biz toplumda biliyoruz ki işte bir gecelik ilişkilerde... Şimdi kayıtıyor. beni önce konuşturursan sonra kadının dediklerini okursan benimki havaya gider. Şimdi onları oku. Peki. Ne dediği ondan sonra ben konuşayım ki konuyu kapatalım. Yani. Peki. <gülüyor> Tabu tamam, bu konu kolay kapanmaz. Onu da söyleyelim. Niye ee, kapanmasın canım Allah'ım. Bizce kapanır. <gülüyor> Pekala. Ee, çok eşitlik zaten var. Yasallaşmalı diyor. Ee, i̇şin özeti bu. Fatih, Ümraniye, Bahçeli'ye... Ha ben buna gider. katılıyor muyum? Yani paragraf paragraf konuşalım. Katılıyorum. Yasalaşmalı çünkü neden? Çok mağdur oluyor kadınlar ve çocuklar nesebi sabit olmuyor. Zaten Sibel Hanım'ın gerekçesi o. Çocukların nesebi sabit olmuyor. Şimdi bir de yeni çıkan e, yasada evvelce babaya yazılıyordu çocuk. Evet. Şimdiki değiştirdiler anneye yazılıyor. Evet. E, bu da İslam'a aykırı. Çünkü neseb babadandır. E yani sefer... İslam'a aykırı olması, her iyi hukukun İslam'a uymasını mevcut Anladan gerektirmiyor. Anlatamıyorum. Yani bu sefer anneye yazılıyor. E çok büyük sorunlar yaşıyor. İşte çocuk. o sorunları çocuk çözmek sorunlar için yaşıyor. bulunmuş Çocuklar, bir formül. E, çok büyük sorun var bu işte. Yani bunun rakamları çok büyük. Hele bazı yöresel olarak, bazı bölgeleri diyelim, o bölgelerde hepten tabii örf olarak da meşru ama yasa olmadığı için çok sıkıntı var. E, İslam'a göre çok büyük haramlar oluyor yani. E, aileler de, mal miras teallukundan, şusundan busundan, e, kolayca boşayabiliyor. Eee... Eğlence gibi atıyor. Ondan sonra kadın mağdur oluyor. Kötü yollara Allah muhafaza düşmedik. Yani adı mutluha değil ama mutluha gibi bir işlem görüyor. Yani şimdi şöyle yasalaşması demek. Yani mevcut fiili durumu söylüyorum. E i̇şte tabii yasalaşması zaten niye istiyor bu hanım kardeşimiz? Yani buna bir ciddiyet gelsin. Kadınlar ciddiyet haksızlığa gel, uğruyor. Ciddiyet gelirse herkes işte. buna ne yapmaz o zaman? Cesaret edemez. Cesaret etmez. Ve bu yasalaşması azaltır da bu şey. Yani çünkü kayda girmek. Kayıta girmek istemez insanlar. O zaman da kayıtsıza kayıtsıza gel bakalım buraya dersin. Senin niyetin kötü şeklinde. Kayıta girerse de hem azalır, oran azalır. Bu işlerde düşüş olur yani. Bizim millet biliyorsun kayıt dışıya çok merak yani. Evet. Dolayısıyla yani yasalaşması demek kontrol demektir. E bu var. Mısır'da var bu. Yani Mısır'da şeriat devleti değil. Bunun İslam devleti olmakla alakası yok bunun. Yani İslam devleti olmayabilirsin. Ama burada bir sosyal sorun varsa sosyal soruna parmak basarsın. Mı Mısır'ın da var. Yani Mısır, illa bu dünyada işin... Dünyada kaç ülkede var? Yani hiç İslam'la alakası yok. Mısır'da şerahat mı var yani? İçki, kumar, her şey hiç var. Ama e, mesela orada ne yapıyor? Bir e, kayıt e, şey işleniyor orada resmiyette. E, bu da neye sebebiyet veriyor? E, kadın bir mağdur olursa gidiyor mahkemeye. Diyor ki bu adam beni böyle e, dedi böyle yaptı, kandırdı. Veya dayak yiyorum. Şudur budur. Allah muhafaza etsin. Başkalarına peşkeş çekiyor. Mesela yani. Ama şimdi şikayet edemez ki. Ne işin var senin bununla? Ben o niman nikahlı karısıyim. İmam Git ne yaparsan yap. Başın çaresine bak. Ama bu sosyal bir sıkıntıya düştüyse bunu çözmek gerekiyor ya. Yasallaşırsa bu gibi sorunlar bir çoğunun önüne geçilir yani. Ya burada şöyle bir problem var Türkiye açısından bakıldığında Türkiye Avrupa e, Birliği üyesi olma yolunda çok ciddi bir mesafe aldı. Baba son yıllarda o biraz inkıta uğramış. Kıyamet edecek olucaya yok zaten bu olana kadar Avrupa Birliği dalacak. Ama e, bu arada tabii Avrupa Birliği normlarını kabul etmiş olduk. Avrupa Birliği normları çerçevesinde bir hukuk düzeni oluşturduk ve Avrupa... işimize geldiği yerde. Yani genel olarak çok şey Avrupa'da ne varsa hukuk düzeni açısından. Türkiye'de de en azından kağıt üzerinde var. Pratiği yok belki ama şimdi burada Avrupa Birliği normlarına baktığımız zaman orada kadınların hakları kadın hakları filan çerçevesinde bu konu çok kolay gündeme gelmesi mümkün gözükmüyor. Bizim yani örneğimiz de bizim, orasıysa. Bize ne Orada böyle bir örnek bizim yok. Bizim örneğimiz ne orası olsun canım? Bize yani ne orada, ol, orada tam tersi. Bize ne onlardan ya. Bu çok evliliğin kadınları mağdur ettiği kadın hakları e, konusunda da bir Avrupa, geriye gidiş. Avrupa Birliği'nin istediklerine bakarsan belki de federasyon da isteyecek. İstiyordur. İ i̇ki dil istiyor. Efendim, ver ver bitmez ki bunlara. Onlar bizi bölüp parçalamadan, işgal etmeden kur rahat edemezler. Avrupa Birliği'nin istediğine uyarsak kafir oluruz. Ama yani, tabii toplumda kafirliğe kadar çünkü Allah Teala buyuruyor ki sen onların dinine uymadan Yahudi ve Nasara asla senden razı olmayacak. Ayet var. Ve len terda'an kel Nasara hatta asla razı olmayacak. Ve ayet-i kerimelerde yine siz onların dinine dine girmeden e, asla sizden e, ele tek çekmezler ve sizden memnun olmazlar diyor. Yani biz onları memnun edemeyeceğiz. açıkçası. Bu bunu bilsinler de ondan sonra oraya geçsinler. Tabii. Toplumda bir sosyal problem olduğuna kuşku yok bu konuda. E tamam. Ee, biz kendi kadınların toplumumuzun, bir kısmının mağdur olduğuna kuşku toplum, yok ama kendi toplumumuzun büyük kentlerde yaşayan ararız. okumuş yazmış e, ve e, Avrupa normlarını benimsemiş kadınlar arasında da bu konu tepkiyle karşılanıyor. O mühim değil bizim için. Onu biz hiç sinek vızıltısı kabul ederiz. Avrupa'nın ne dediğinin hiç önemi yok bizim Hayır, için. Hayır. Türkiye'de yaşayan ve o değerleri benimseyen ve o yaşam tarzını kabullenen kadınlar ve erkekler arasında da bu rahatsızlık konusu oluyor bu kez. E, rahatsızlık oluyorsa biz bir şey demiyoruz. Burada o zaman başka bir e, sosyal çocuğum üretilsin. Nedir yani? E, çocuk var. Ne olacak bu? Nedir, kimin nesebinden bu ya? E, çoluk çocuk var bu kadar bu. Ne olacak bu? Zaten kadın onu demiş yani. Çocuklar ortada kaldı demiş. Evet. Yani şimdi bu, bu soruna bir çocuğum, üretmek icap eder. Biz, yani ama ben demiyorum <gülüyor> ki illa kanun yasa, ben anlamam o işlerden. Onu bir kenara bırakalım. Ben o bırak anlamam. Onu bir Mağduriyetlerin giderilmesi ve bu işin bir kayda alınıp da erkekler için de caydırıcı olması. Yani erkekler de bu kadar rahat hareket edememeliler, değil mi şimdi? Çok tabii, hak yiyerekten, zulüm yaparaktan. Mevcut uygulama erkekleri avantajlı, kadınları dezavantajlı hale getiriyor. E tabi. Şimdi yani demek istiyorum ki burada burada zaten erkeklerin bir şeyden geri kaldığı yok. Mağdur oluyor bu taraftan ö, ö, öbür kadından insanlar. E kadın, e niye efendim o kadın da ona razı olmuş? Şimdi bu sefer öbür kadınlar da öyle diyor. Ya tamam da olmuş işte bir vakabuz, vakabu yani bu. Bundan sonra da olacak bu, devam ede bu hayatın şeyi. Yaşan tarzlarından böyle oluyor. E hal böyle olunca şimdi buraya bir önleyici tedbir. E çünkü bu böyle... E, serbest şekilde kayıt dışı giderse bu daha fazla yuvaların yıkılmasına ev eşlerin boşanmasına e, yani kadınların mağduriyetine, çoluk çocuğun heba olmasına çok çok kötü sebepler verme durum var. E bir de şimdi dur bakalım. Zina da suç değil. Evet, zina suç. Yani değil. şimdi zina serbestken nikah yasak. Burada çelişki kopuyor. Yani o zaman zina niye serbest? E, nikahsız beraberlikler serbest. İşte o zaman ne peri ne lana turşusu. senin kastın ne yani ne yapmak istiyorsun? Adama sormazlar mı ne yapmak istiyorsun? O zaman zina mı teşvik var? Yani, öyle mi oluyor yani? Öyle şahit Zinaya... köpekleri salmışlar taşları bağlamışlar ne yapacağız yani der adam şimdi. Çözüm çok eşlilik mi? Hayır çok eşlilik diye demiyorum. Buna müeyyideler konursa hayır, diyorum... yengem ne söyleyecek diye merak ediyorum. Ben de siz böyle hayır, konuştukça... Hayır, biz, biz çok eşli diye bizim e, yengen ne dedi, ben ne dedim. Değil ki, Kur'an'da ne varsa ben onu derim. Peki. Şimdi, ben onu diyeceğim, hükmünü demiyorum. Ama burada şunu diyorum, bu yasallaştırmada ben şunu görüyorum. E, kayıt altına alma, kontrol altına alma. Dolayısıyla erkeklerin de bu kadar özgürce zina etme, istediğiyle takılma hakkının da azalması. Yani... Yani o zaman bu işi birbiriyle tamamlamak için çok eşliliğin hukuki hale getirilmesi, kayıt altına alınması ama öte yandan zinanın da yasaklanması gibi bir e, tabii, hukuk düzeni e, zina lazım e, tabii, gibi tabii, gözüküyor. Tabii tabii zina yasak olması lazım tabii. Zina yasak olması lazım. Zinaya kim serbest diyebilir? Ya Allah'ın haram dediğine, yani, Allah'ın haram işte, dediğine kim helal serbest ya? diyor. Ya ona ne? O, bir, o şimdi bir şahıs değil ki. Efendim karşımızda bir şahıs yok ki ona reddiye yapalım. Yani şimdi karşımızda bir yöntem var. Evet. O, Ama yani o yöntemi yapanlar var. Yapanlar var, yapanlar var. Biz hiçbir zaman efendim harama helal diyemeyiz. Helal adı haram diyemeyiz. İkisi de ne yapar adamı? Kafir eder. Ama ikinci eşlilik, üç eşlilik bilmem ne bunlar Allah böyle mi istiyor? Emir mi var? Oraya geleceğiz zaten. Yok. Onları ayrı konuşacağız. Böyle bir şey. Hiç tavsiye edilecek de bir şey değil. Gerek şu andaki ortamda tamamen e, sıkıntılarını anlatacağız yani. Yani şey olarak Kanunen serbest de olsa çok büyük sıkıntısı var. Çünkü Allah'ın dinde şartlar var. Adalet şartları, şu şartlara bu şart. E kim yapıyor bunu? Yapamayacak. E şimdi bu ayetle ne okuruz bu Önce şeyi. biz bir sınırı çizelim. Yani dinin şimdi, bu konudaki bakışı ne? Çünkü e, yine haber. Şimdi tık. yine siz oradan gidin. Gazetesinde e, bu konuda görüş e, ifade edenler var. Yani ilahiyatçı e, hocalarımız, e, bilinen bazı isimler... Ee, bu konuda İslam'ın bakışına ilişki. Bazısı da ilahiyatçı falan değil. Gazeteci hepten. farklı Helal arama evet. karışmaya başladı gazeteciler de bu ara. <gülüyor> ee, şimdi biz e, gene o hanımın e, sözlerini aktaralım ki e, gerekçeleri nedir? Doğrusunu e, anlamış olalım. E, şimdi şöyle demiş zaten çok eşlik var demiş e, Simen Hanım. Ve devam etmiş. Erkekleri yüzde seksen beşi aldatıyor. tabii bu oran yüksek bir oran diye yüzde 85 demiş yoksa yüzde seksen erkeğin aldatıp aldatmadığını ölçen bir e, ölçü yok. İşte aldatamayan da ya parası yoktur ya iktidarı yoktur falan. <gülüyor> öyle mi diyor? <gülüyor> ya ya? Öyle yani. O... Fırsatı bulan kaçırmaz diyor. Yani o... ama, öyle anlıyorum. Ama haramdan sakınan o kadar az mı ya? Yüzde on beş. Yüzde mi ya haramdan sakınan öyle <gülüyor> bilmiyorum ki. Yani çok e, aldatma yaygın. Namaz fuhuştan engeller diyor ayet. Dolayısıyla biraz da beş vakit namaza devam oranını bulursak o çıkar. ki o konuda da çok yüksek oranlar verildiğini hatırlıyorum ben yani yüzde elli civarında Kim? filan. Namaz oranı? De, yanlış mı hatırlıyorum? Cuma'yı sen duymuşsundur. Cuma daha yüksek. Beş vakit namaz mümkün değil yüzde elli ya. Ee, Habat oluruz e, o zaman ya. Öyle mi? Yüzde <gülüyor> yirmi yani, miydi acaba? Yani. Neyse şimdi 100 yalan yanlış bir şey. Yüzde işte e, yirmi Söylemeyelim. Ee, Onu da ben... incelersek abdestinden taharetinden yüzde <gülüyor> beşe düşer. <gülüyor> Ee, erkek bir başkasıyla imam nikahı yap aslında bu tabi dini nikah yani bu imam nikah diye bir kavram yok Neyse. Ya imam nikah diye bir şey yok da dini nikah diye de bir şey yok nikah. Nik nikah çünkü nikah Arapça bir kelimedir dini bir istilahtır. Ama dolayısıyla bunun Türkçesi olmaz belediye nikahı dini nikah filan diye mecburen ya, ayrışıyor ayrışıyor da biz ona bakmıyoruz biz şimdi Allah'ın indinde muteber olan nikah onu konuşacağız erkek bir başkasıyla imam nikahı yapacağız ama karısından izin almak zorunda değil öyle mi Öyle. peki İzin yani, almak zorunda olsa kim izin verir? Ben izini verdim diyor Sibel Hanım diyor mesela. İşte o Böyle baba yiğitler var. Böyle müstesna biri var. Ee, o da herhalde adam kocası yapmayacağını garantile deyince mi izin verdiği adam anlar yani eşler birbirinin huyunu suyunu. Evet. Ya verin vermiş olabilir ya. Yani. Bu da doğal sosyal hakkı yani. Hayır bir e, Amerikalı işte sinemacı sanat popüler sanatçı e, filan e, Andy Warhol diye bir e, adam var. E, di. E, onun bir tezi var. Gün gelecek, e, herkes 15 dakikalığına meşhur olacak diyor. Şimdi bu Sibel Hanım da e, bu çıkışıyla Türkiye'de sözünden, is kendisinden bahsedilen bir isim haline geldi. Biz devam edelim. Dördüne kadar imam nikahıyla evlenebilir. Anda iki, üç ve dördüncü eşler su istimal ediliyor. Boş ol dendiği zaman kadın ortada kalıyor. Ezi birinci de boş ol dedim, ortada kalır. Yani İslam'a göre konuşuyorsak. Evet. Dini, ama yani, tabii onun Ama resmi, birincinin şeyi var. resmi nikahı var. Ya, öyle resmî garantisi nafaka var. Nafaka isteme tabii. şeyi var. Bir, hukuk üzerinden hak arama hak şansı arama var. Hak arama hakkı var. E, bu nedenle çok eşlik yasalaşmalı. Yasanın çıkması demek erkeğin mal varlığına ortak gelmesi demek. Çok eşlik. Dinimizde var. Herkes yapamaz ama yapana Zaten niye Zaten mal meselesi caydırıcı olur işte. Ben de onu diyorum kayıt altına almakta caydırıcılık var. Efendim e, reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Bu konu kolay kolay e, bitecek bir konu değil. Değerli izleyiciler çok eşliliği konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Çok eşliliği konuşuyoruz. Malum e, Sibel Yüresin isimli bir evlilik danışmanı hanımın çok eşlilik serbest olsun ama bir hukuka bağlansın sözleri çok tartışma yarattı. Biz de e, o tartışmada Sibel Hanım'ın sözlerini aktarıp e, Ahmet Hoca'nın görüşlerini alacağız. Ee, çok eşlik dinimizde var. Herkes yapamaz ama yapamana, yapana niye yaptın diyemezsiniz. Şirket girer. Kuranda var bu sözler, tamam mı? Ben bu sözleri evvelce söyledim zaten. Evet. Onun, onun sözü değil ki o. Tabi. Yani, ne dedik? Ee, <gülüyor> İlla minun sûresi, velledini Ne yaparlar? E, Telasul uzullarını korurlar. İlla azvajim eşlerine korumaya lüzum yok. E, korumazlar. Emma Melekete imam de cariyelik e, döneminde, cariyelerinde buraya dahil ediyor Kur'an. <gülüyor> Bunlar tenkit edilmezler. Tenkit edilmezler ne demek? İşte niye yaptın dediğin anda yani ahlaksızlık, mahlaksızlık diye nitelediğin anda levm ettin, tenkit ettin. Ya bunu zaten Ruhul Biyan tefsirinde, sert tefsirlerde diyor ki, bu hakkını kullanan bir adama sen bunu e, tenkit eder, edersen ne uçkuruna düşkün adamsın, ne biçim efendim bozuk adamsın, senin e ne kötü bir isteğim var gibi e helalı tenkit ederse kafir olur diyor Ancak şunu tenkit edebilirsin Sen bunu kandırdın aldın bıraktın Efendim adasilik yaptın eşitlik yapmıyorsun buna hakkını vermiyorsun parasını vermiyorsun geçimini sağlamıyorsun yapıyorsa böyle bir yanlışlık adamın o fiilini tenkit edersin Yani o helalı tenkit olmuyor Çünkü yanlış yapan çok var bir tarafa yamular onu tenkit edersin yani bunlar da ayırt edelim Dolayısıyla e, bu söz doğru. Şimdi devam etmiş. Zengin, kariyerli parası olan ve cinsel gücü fazla olan erkek çok eşliliği seçebiliyor. Hiçbir kadın fakir bir adamın ikinci karısı olmaz. Yani e, olabilir aslında. Olabilir. Yani o Sosyal çok keskin bir hüküm. Erkek daha cilveli, daha çok gülen, cinsel anlamda kendisini mutlu eden kadına koşuyor. Erkek olsam çok eşli olurdum demiş. E, o kendi hakkında bir yorum yapmış. Evet. Bir erkek kadında arkadaşlık, cinsellik, annelik ve ev kadınlığı arar. Bu özellikleri taşımıyorsanız eşiniz tarafından aldatılmaya hazır olmalısınız. Erkek için bu haklı bir arayıştır. Bir ayrılık yaşanması durumunda yaşaracaklarının tahlilini sağlıklı bir kadın bence çok eşliği kurtuluş olarak görmelidir. Yani kadın erkeği işte görevleri konusunda tamamlayamıyor. Bazıları razı oluyorlar zaten razı olsun. öyle çok var evet. çocuğu olmayanlar da oluyor. Evet, o daha çocuğu bir... olmayan ekseri örfte. çocuğu olmayan izin veriyor. Bazı da böyle izin veriyor, 20 seneken çocuğu olmuyor, İki, yeni ikinci gelen doğruca bu da doğuruyor 30 sene sonra. Böyle de çok şeyler evet. rastladık. Yani, yani duyduk yani çevremizden. Evet. O da oluyor acayip bir şekilde. Ee, ve devam etmiş. Boşandığında kaybedecekleri kazanacaklarından fazla olan kadın kalmayı tercih ediyor. Yani ekonomik gerekçelerle böyle anlaşılıyor. Çok eşsiz. Mesela de... sevde validemiz, annelerimizden ee, yaşlandı. Zaten Efendimiz'in de onu yaşlı almıştı. Zaten Ayşe Hanımızın dışında hiç bakire almadı. Hep yaşlı, dul. Ee, orada nöbet, geceleri nöbete böldüğü için bir gecesini mecburen işgal ediyor yani nöbet olarak. Ee, efendimiz'in onu boşayacağını anlayınca yani hissetti. Ama onda kaybedecek bir şeysi var. Nedir o? Ee, onun nikahında ölsem de ahirette, cennette esas mesele ebedi. Yani işte herkesin bir değeri var. Yani kaybedecek Tabii. şeyi var. O da en çok onu düşündüğü için dedi ki ya Resulallah ben nöbet hakkımı yani gece mi? Ben dedi yani hizmet yapamıyorum yaşlandım. E, bundan dolayıdır ki sen de en çok Ayşe annemizi sevdiğini biliyorlar. Ben nöbetimi Ayşe'ye hibe etsem yani hediye etsem sen bana uğramasan ama e, efendim, ben senin nikahında kalsam ölsem. Böyle bir şey yaptı. Efendim sonunda kabul etti bunu. Yani onun gecesi geldi mi sizler aşağınamıza giderdi hibe ettiği için. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nöbete rahat ederdi, adalete rahat ederdi. Yine de derdi Allahumme kasmi fi vel fi bu, bu güvenim gücümün yettiği kadar adalettir. Gücümün yetmedi yani kalbimin isteği doğrultusunda kalbime malik olamadığım noktada beni cezalandırma. Ama Vakit, saat, beytut et diyoruz. Geceleme bu gibi konularda. İşte elbiseler, hangisine ne elbise alındı falan. Hani giyim, kuşam, yemek, içmek, geçim. Onları e, He, bu hususlarda. soracağız. Dolayısıyla ne? yani işte o da karını onda buluyorsa dediği zaman adam atacak beni de kalacağım sokakta falan düşünüyor mesela. Kendi de dediğin gibi bir ihtiyaç karşılayamayacak hale gelmiş. Hastadır, şudur budur. İzin veriyorsa demek onu diyor yani. Evet ama izinde aranmaz diyorsunuz. Ya fıkıh başka. Sosyalde Anladım. aranır. O ayrı. Şimdi sosyalde aranır. Neden? Ayrı. Ondan sonra ne çıkacak? Onu soracağım. Duyulunca? Cihan Harbi çıkacak. Evet. <gülüyor> Ondan sonra bir haram, bir, bir haramdan zinadan kurtulamak elli harama düşeceksin. Kırk tane yalan. Kırk tane dolan. Zaten yani Sibel Hanım da öyle demiş. Çok eşlilikte asıl ağır faturayı erkek ödüyor demiş. Tabii erkek, Maddeten ve mane zarara uğruyor. Açıkça çok eşli oluyor. Bir oldu. de mutlu da İtiraf olamıyor. Mutlu diyor. da olamıyor. Berbat oluyor. Yani ne, ne mesela bunun hikayesi de çok. Bizim Efendi Hazretleri derdi ki iki karı idare etmek hükümet idare etmekten zordur. Mesela. Aşırı zor. E, yani. E, ondan sonra adam e, mutlu olamıyor. Bir tanesi diyordu iki karım marama diyordu. E, otelde yatıyorum. Çok rahatım diyordu yani. E, çünkü neden? Orası kavga. Orası kavga. Adam gidiyor otel'e bir tanesi arabın birine demişler e, nasıl hanımlarından memnun musun ya demiş çok memnunum nasıl demiş birini şamak koydum birini Halep demiş ben de humusta rahat ediyorum demiş yani ortada. <gülüyor> e şimdi böyle durumlar var adamı bir cami erken gidiyormuş rahmetli dedem vardı şaban dedem anlatırdı. Öbürü de onu geçmek istiyormuş yani daha sevap en erken gider mi bir laş geçemiyor ya kardeşim demiş sen devamlı demiş böyle beni geçiyorsun ne kadar erken geçecek kardeş cami açıldığı gibi geçecek yine sen camidesin ya. Bu demiş ne? Ya demiş benim iki hanımım var demiş. Biri cüppemi gidiyor, biri çorabım falan. Tabii çabuk oluyor çabuk sen demiş. Rah Allah Allah ben de evlen. Adam bir evlenmiş. Ondan sonra iki karı Bir kavga. Kavgaya çıkınca adam camiye kaçmış. Camiye kaçınca yani erken gelmiş bu sefer. Evde huzur yok ya. Camiye bir kaçmış bir de bakmış. Bununkiler daha erken kavga etmiş. Değil mi? Bu yine daha evvel orada. Yani adam ona şunu demek istemiş yani. Sen iki hanımın olursa görürsün evde mi yatıyorsun, camide mi yatıyorsun yani. Dolayısıyla bundan huzur bulan, bundan mutlu olan pek bir şey duyulmamıştır. Bu mutsuz bir şey yani. Huzursuz bir sıkıntılı bir şeydir. Yani dolayısıyla tavsiye de, edilecek. tavsiye edilmese de yine de bu işten e, kaçışı yok galiba. Yani insanların e, rağbetleri oluyor. Ama dediğiniz gibi çocuk olmadığı oluyor, hastalık oluyor, efendim, aşırı istek oluyor. E, bu gibi haller oluyor. Bir zaruri meseleler olabiliyor. E, bu durumda da ee, i̇şte izinsiz ve habersiz olduğu zaman ortalık e, sonradan aileler birbirine girme tehlikeleri var. Çoluk çocuğun e, duyması durumda psikolojik sorunlar var. Acayip yani yani bir iyilik derken bin tane e, sıkıntı çıkar. Ee... Bizim Mahmud Efendi Hazretleri hiç izin vermez. Ama din olarak izin vermez diyemeyiz o bir alim. Nasıl Allah'a izin verdiğini mi? Şartlar gözünde önünde bulundurularak, örf, sosyal vesaire. Ee, hiç yani zaten kadınların çoğu onu o yüzden çok teveccüh eder cemaat olarak. Mesela e, müntesibinin dörtte üçü kadınlardır. Çünkü bu sefer erkekler de çünkü ona inisabı erkekleri de frenliyor. Ya zikrimiz var, fikrimiz var, namazın, ibadetimiz, ahirete hazırlanacağız. Ne işimiz var? Bir de bu kavga, kavga, kürültüyle uğraşacağız. Falan. Bu şekilde çok, belli altmış senedir memleketi idare etmiştir yani. Ee, dolayısıyla, bir de Şiratül İslam kitabında şunu nakleder. Bu da dini bir fetva olsun. Bir adamın kendisini memnun eden, kendisine huzur veren bir eşi varsa, ikinciyi alıp onu üzmesi mekruhtur. Yani. ikinciyi alıp onu üzmesi, üzülmemesi mümkün değil. Üzmesinde Böyle bir şeyi de Üstadımız Hazretlerinden, şirat İslam'dan naklen işittim. Yani kitapta elimizde de zaten buluruz yerini de onun nakli olarak söyleyelim. E, hal böyle olunca bunlara rahat etmek. Yani bu iş e, zaruretler, illaki zaruret şartı yok ama zaruretlerle e, ölçülmeli yani. Zaruretin miktarına göre bunu konuşulabilir. Herkesin durumu özeldir yani. Burada umumi hüküm verilemez. Genel manada hiç olmaz da denilemez. Çünkü neden? Adamın zaruretini bilmeyiz. Teşvik etmenin de bir alemi yok. Teşvik edilecek hiçbir şey değil. Hatta tahzir ve sakındırmak hususunda konuşmak lazım. Evet. Çünkü orada hadis-i şerif de var. Zaten diyor orada o da hanım kardeşimiz de orada öyle bir şey demiş. Azap var demiş. Adaletsizlik falan. Evet. E, şimdi e, çok eşliliğin gerekçelerini e, sayarken e, gayrimeşru ilişkilerden doğan o kadar çok anne ve babası belli olmayan çocuk var ki ortada. Bunun bence ahlaki bir zemin üzerine oturtulması lazım. Dindar olan... Yazım ama ahlaksızlığı yapacak adam yine kayıt dışı yapacak. O tabii ki onun çaresi yok. Yani onun yapacak çaresi yapacak. başka. Evet. Ee, dindar olan imam nikahlı eşim der. Diğeri metresim veya sevgilim der. Fark yok. Yasallaşmak derken... Fark yok derken burada şu yalnız çok büyük çelişki. Geçen yani şu, aşırı kafam bozuluyor bu işlere yani. Birisi böyle meşhur... Işte, İşinin şeyini söylemeyeyim adam meydana çıkar da büyük zenginlerden birisi ya. Doğum günü partisi yapıyor sevgilisiyle beraber ya. Ya memlekette gelmişsin kaç yaşına ya. Benim babam yaşına ayaklaşmışsın. E hanımım var çocuğum var. Efendim bütün haberlerde reklamlarda ya. Pastalar mastalar sevgili. Ya bu sevgili lafı metresa bu nedir ya. Yani özgürlük var zina suç değil de, diyecekler bana şimdi. Elbette. Ben de bana ne diyeceğim ammavelakin ya bunun a, bu kadar aşikare yani münker bir şeyin, haram bir şeyin, gayrimeşru bir şeyin bu kadar teşhir edilmesi, teşvik edilmesi, bütün efendim e, programlara çıkarılması, ondan sonra o bazı gecelerde şeyler yapıyorlar show programları. O show programlarında bunlar ekmek su gibi, peynir su gibi meşrulaşma meşrulaştırılması. Adamın biri imam nikahlı eşim diyemiyor ya. Kadın imam nikahlıymış tüh suratına diyecek bütün millet. Ama sevgilim deyince sevgilim sorun yok. deyince aa herkes özenerek falan helal olsun adama bak kaç yaş 40 yaş farklan falan. Hele bir de adam 40 yaş farklan evlense adamı da çekecekler ya? 50 yaş arasında var sevgilisiyle. Herkes beğenerek bakıyor ya. Ya bu millet bu kadar ayarı kaçırdı mı ya? Bu olmaz ya. Biri de tepki koymuyor ya. Ben sinirim bozuluyor. E ya Ben haber arası. Haberde geçiyor. Ben gidip show programı seyretmiyorum ki. Haberin içinde bir de bu haberlerin kimi sonunda kimi de ortasında ciddi haberleri sulandırmak için falan böyle magazin şeyler sokuyor. Haber de dinleyecek hal kalmadı ya. <gülüyor> yani dolayısıyla bu çok ayıp bir şey çok ağır bir şey. Şimdi bu sevgilim ne demek? Metresim ne demek? Sevgilim lafı o kadar meşrulaştı ki. Meşrulaştı ki. Sevgilin yok mu diyor yok dediği anda. Allah sende bir şey var ya erkek değil misin falan diyorlar adama ya. Yani sevgilisi yoksa adama be, acayip, acayip bakıyorlar yani. Başka bir iş mi var diyorlar yani. Ya nasıl sevgilin olacak ya? Haramdım nasıl nasıl sevgilin olur senin? Ya bunlar ters işler yani. Şimdi burada bunu konuşurken öbür taraf göz ardı. Ediliyor. Gayrimeşrular meşrulaştırırken meşru şeylerde zemmediliyor. Burada da büyük bir tenakuz var. Tezat var. Buna da mutlaka dikkat çekelim. Asla bunları tasvip etmeyelim. Bunları seyretmeyelim. Bunlara efendim ne ayıp şey. Mesela hemen tepki koyalım telefonlar, telefonlar, retüklere, şuralara, buralara. Bu ne ya? Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Burada herkes bu işi normal zannedecek. Ne böyle şeyleri yan yaptırıyorsunuz sevgilim, mevgilim? Ya sevgililerin günü var ya. Var. 14 ya, Şubat. Yani cavurlardan geldi bu tabii. Evet. Ya bu nedir yani bundan? Bir Hristiyan azizine atfen üstelik. Yani yani çok yani büyük, büyük bunlar. Diye. Büyük kültür emperyalizliyle karşı karşıyayız. Şimdi hanım şöyle devam etmiş. Yasal hükümlülükler bu işe sınırlama getirir. Zina suç olur. Herkes herhangi bir kadınla beraber olamaz. Birçok hayat kadını şu anda mağdur değil mi diye sormuş ve devam etmiş. Kazakistan'da 6 yıl önce kadınlar zinanın ve hayat kadınlarının artması, kadınların evde kalması dolayısıyla eylem yaptı. Şu an çok eşlilik resmi demiş. Böylece bize bir Kazakistan'da de kıyamete yakın kıyamete yakın çok acayip şeyler olacak dedi Şerifler. Kadınlar çoğalacak. Yani büyük savaşlar, kadınlar çoğalacak. Yani yüz kadına bir erkek düşecek. Yani erkeklerin sayısının azalması... Ya, ya, o da var hadis-i şeriflerde. Kıyamete yakın. Ya, bir, de harp, anda... bir de harp meseleleri oluyor. Ömer Nasuh Efendi de bu Teatüdü Zevcat bahsini Nisa Suresinin <gülüyor> ayetinde tahlil ederken çok yer ayırmıştır tefsirinde. Yani e, İslam'a saldıranlar bu noktada... En çok buradan Bu noktada İslam'a saldıranlar kendileri yüzlerce zinayı meşru görüyor. Ya hatta metrese bir şey demiyor. Yani bu çarpıklığa işaret ediyor. Dolayısıyla burada İslam bir emir vermiyor. Teşvik de yapmıyor. Hatta sakındırma da yapıyor adaletsizlik yapmayın diye. Ancak bazı nedenler olabilir. Mesela diyorlar ki şimdi 6 milyon kadın Irak'ta dul kaldı. Evet. 1 milyon 200 bin ölü var. Evet. Bu Amerikan işgalinden sonra 6 milyon dul var. E İran Irak savaşı meselesinde oldu. Değil mi? 1 milyon falan da öyle Tabii, gitti. Evet. 10 sene savaş sürdü. Tabii. Yani şimdi böyle bir savaş olur. Erkekler gider kadınlar çok kalır. Böyle durumlar oluyor. Yani İslam sosyale bakıyor. Bir de İslam geldiği ortamı düşünelim. İslam geldiğinde sınır yoktu ki bunun. İslam dörtle sınırladı bunu. Adam geliyordu kabile reisi on hanımıyla. Müslüman oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki dördünü bırakacaksın. Seç. Ondan sonrasını bırak. Boşa. Yani boşa derken zaten artık onlar nikahında değil yani. Zaten boşa maalesef yok çünkü dörtle sınırlanma ayeti geldikten sonra onlar nikahsız oldu. Yani İslam Ama onu, tabii hangi onlar? Onların... Ha, yeni belirlen... Müslüman olanlar. Yani Arap kabile. Yani... Nikah yenilemesi mi lazım o durumda? Yok. Şimdi evvelki nikahları diyelim geçerliydi ya. Evet. Bundan seç diyor dördünü. Geri kalan gitti. Senin nikahından çıktı. Şimdi... Yani boşa mağda lüzum yok demek istiyorum. Çünkü ayet sınırlama gelince öbürleri hükümsüz oluyor. Senin seçtiğin dahil oldu oraya. E, hal böyle olunca ondan dörde iniyor. Yirmiden dörde iniyor. Yani Ebu Cehil dönemi yani cahiliyet dönemi dediğimiz... Gelenekler, görenekler, adetler. İslam bunlara sınırlama getiriyor. Yani ne yapıyor? Bunu dörtle sınırlıyor. Bir tek Resulullah Zerif kendine mahsus o 9-10-13'e kadar çıktığı oldu. O kendine mahsustur. Orada taklit edilemez. Sünnet diye ben de 13 tane alayım falan diye böyle bir zındıklık yapılamaz. O ona mahsus diyor hadis-i şerif. Yani ayette söylüyor bunu. O ona mahsus. Geri kalanı neyle sınırlamış? Dört. İslam sınırlama getirdi. Ondan sonra adalet şartı getirdi. Yani hemen hemen de olmayacak. Çok zor olacak bir şart getirdi. Niye? Sakındırıp bir taneyle kalınmasını teşvik için. E Âd Kerime'de stadla Fenke huma taabelikum nisa giden kadınlardan 2 3 4 4'e kadar. Orayı da ikişer üçer dörder diye okuyanlar var çarpıp bazı evet. sapık mezhepler var. Hayır öyle e, Hayır, mealler var. Arapça da. ama, üçer, ama Arapçada işte mesna' ikişer demek. Lugat olarak. Şimdi orada işte ayet, mealcilere burada bu iş, sorun oluyor. Mealcilik yapanlar buralarda çuvallar. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatına hadisler bunu tespit ediyor. Kur'an'ın tefsirini hadisler yapıyor. İşte hadisleri devreden çıkarttığın zaman ikişer, üçer, dörder çarp. Kaç ediyor diyor? İkişer, üçer, dörder. Yani iki, üç, dört topladım mı? Dokuz, on, onu on, on geçiyor. Yani ikişer, ikişer, üçer, üçer. E i̇şte onlar yanlış mealler. Bu çünkü hadis-i şerifler ve tatbikat iki, üç, dörde kadar diyor. Bu dörde kadar da dedikten sonra diyor ki feynhiftü mellâ taadilü, <gülüyor> adalet yapamayacağınızdan endişe ediyorsanız fevahide, bir taneyle durun diyor. Şimdi, adalet yapan, yapamaz misin yapamaz mı? Başka ayet ne diyor? velen testatüven nisa. İsterseniz bir arayı verelim ondan sonra tamamen e, İslam'da nikah nasıldır sorusu ve tabi bu konuda farklı görüşler var. O görüşleri daha Aktaralım ve hocanın He, cevabını onlara, alalım. Onlara da yanlış görüşler var bazısı. Yani evet onlar nedir? Niye yanlış sorusunun cevabını da alırız ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Çok eşliliği konuşuyoruz ve hemen soruyoruz İslam'a göre nikah nasıldır? İşte, Çok eşliliğin şartları nelerdir? Şimdi yeni çıkacak o nikah serisinin üçüncü kitabı Nişan ve Nikah Ehkamı. E tabi nişan ve nikah hükümlerinde bunun son bölümünde kitabın Teatür-i Zevcat. Ayrı bir bölüm yaptık yani. Bu kitap çıktıktan sonra tabi daha kafata kalır bilgiler var. E şimdi biz burada ne dedik? Efendim dörde kadar evlilik yine geçen derslerde de dedik ki her emir vücub için değildir. Bazı emirler istihbab içindir. Bazı emirler ibaha içindir. Yani, dedik, cumadan sonra dağılın rızkınızı arayın. İsterseniz bir ikinciye kadar camide oturur. Dağılmak emirdir. Sıga olarak emir sığasıyla gelmiştir. Fenteşiru yayılın dağılın der. Ama bu ibahadır. Serbestsiniz yani cuma bitti çıkın alışveriş. Hani alışveriş haram meselesi var ya. Evham etmesinler diye cuma bitince haram yok. Cumadan önce de helal, sonra da helal. İbahadır. Şimdi burada fenkihu evlenin. Bu, bu emir ekrimus sala namaz kılın gibi bir emir değil ki. O emir vücub içindir. Bu emir ibaha içindir. Yani serbestlik veriyor. Hoşunuza gidenler dörde kadar. Ama bunu ne dedik? Bu 9, 10, 20, 50, 100 tane eşi olan vardı. Cahiliyet döneminde. Ama o, İslam bunu ne yaptı? bugünü konuşacağız. Tamam o İslam gün... bunu sınırlandırdı. Dörde indirdi mi? İndirdi. Dörde indirirken de istediğin gibi dedi mi? Demedi. Ne buyurdu? Adalet şartı buyurdu. Adalet şartı nedir? Geceleme. Gündüz nerededir? Gündüz tabi değildir adalet şartına. Gece mutlaka iki hanımı olan bir gece onda, bir gece onda. Üç olsa üçe bölünür, dört olursa dörde bölünür. Ama üç gecede ben camide kalacağım, kursta kalacağım, şurada burada kalacağım dese mühim değil. Yani o şeye girmez. Çünkü orada sorun olmuyor, yedi ya haftanın geceleri. Üçü çıktım mı dört kalır, dörde böldüm haftada bir kere gider. Ama üç gecede başka bir hizmette, vazifede, şurada burada olacağım dese onlar mühim değil. Ama burada adalet şartı nerededir? Geceler arasındadır. Karşı tarafın sadece bir gece, buraya bir gece. Sadece geceden mi ibaret adalet şartı? Gece tabii. Yani gündüz çünkü işine gider, birinin yanında işi olur. Hayır, kastım şu. Yani ee, mali imkanlarını da adil bir biçimde tabii görüştürme... Tabii yok, sadece demedin ben. Bu ha. birinci madde. Ee, yani ben gündüze karşı saate gece Anladım. dedim. Yoksa ben genel demedim. İkinci olarak mesela. Yani maişet. adaletin içine maişet. neler giriyor? Maişet. Geçim. Ee, efendim. Elbise almak. Efendim ne diyelim araba. Ne diyelim efendim ev. Gibi konularda buna dahildir. Günlük ihtiyaçların karşılanması günlük ihtiyaç ve, ihtiyaç, ve ihtiyaç, diğerleri. Çocuk çocuk ama tabii birinin çocuğu fazlaysa onun masrafı fazla olur doğal olarak. O ayrı bir şey. Bunlar e, efendim e, bu şekilde tespit edilir. Bu adalet sağlanmalıdır. Ama ve lakin e, işte demin dediğim gibi birisi hibe eder, bağışlarsa bana gelme ona git, o adama hak döner. Yani e, kimse hiç gelmedi diyebilir ya. Yani. E, e, parayı gönder <gülüyor> Sen paradan haber ver. Değende olabilir. Bu ayrı. Şimdi e, bu adaletler e, aranıyor. Kalbin meyli e, şeye dahil değildir. Bazı alimler, yani ona ne kadar yakınlık ettiysem cinsel manada bunlar da o kadar. E, ona kadar e, hatta öpmelerimi bile hesaplı sayıyorum diyen bazı geçmiş büyük alim kitaplarda gördüm. Ama bunlar fetva olarak itibar alınmamıştır fıkıhlarda. Çünkü bu kalp isteğine bağlıdır. Kalp isteği de efendim e, elde olan bir şey değildir. E, diğer şeylerde, yaklaşımlarda kalp isteğinden kaynaklanır hareketlere yansır. Dolayısıyla onda bir adalet şartı, böyle bir eşitlik falan aranmaz. Ee, ayet kerime ne diyor şimdi? Adalet yapamayacağınızdan endişelenirseniz fevahidetin edin, bir taneyle durun. Çünkü adalet yapamayan ahirette azaba düşecektir. Men kâneleû zevcetân, hadis-i şerifte kimin iki eşi olursa, fe ilah de ama onlardan birine meylederse, işte demin dediğim konulardan birinde, o tarafa yamulup da burayı ihmal ederse bu bey gönül meyli değil de ha o değil işte. E, Adalet parasını anlamında. Parasını eksik ediyor, geçimini ihlal ediyor efendim falan. Ca'imül kıyameti ve şikûma'il. Kıyamet günü geldiği zaman Allah'ın huzuruna bir omzu yana yıkık olarak yani herkese rezil olacak halde mahşerde. E tabii ki düz gelmek başka. Demek ki kısıtlı olarak gelecek ahirete. Yani bunun durumu azaplıktır. Demektir. Hadis-i şerife göre. Şimdi adaleti şart koşuyor. Ama bunun detayları var. Mesela yolculuk meselelerinde bir ondan bir ondan şartı koşmuyor. Sünnet, kura çekmek sünnettir. Ama sünnet vacip demek değil. Dolayısıyla yola elverişli olanı alır diyor. Kimisi yolda rahatsızlık verebilir, hizmet veremeyebilir. Yani yola elverişli olanı alabilir. Kura çekmese sünneti terk etmiştir. Ama bunlar şart değil. Efendim, yani Birini 50 kere götürüyor, birini götürmüyor yola. Bu yolculuklardaki şey de... Hayır bu yolculuk derken mesela tatil şimdi çok moda ya. E, atıyorum birisini sürekli tatile birisiyle çıkıyor ama öbürküne evde işte bırakıyor. seferi olduğu için tatil seferi mesafeyse, yani seferilikte yolculuktur bu. Yolculukta adalet şartı aranmıyor, farz olarak aranmıyor. Anladım. Ama sünnet olarak aranıyor. Hal böyle olunca bunları iyi bilmek lazım. İnsanda hakkı olmayan şeyi farzmış gibi isteyip dayatmaması lazım. Sonra hakkında öbür hakkında da mahrum olur. Ee, İslam'ın fıkhını bu işi ticaret yapacak adam ticaret ehkamını bilmesi lazım. Hacca gidecek adam haçla ilgili ahkam bilmesi lazım. Nikahlanacak adam nikahla ilgili hükümleri bilmesi lazım. Ama bizim maalesef ne ticaret yapanımız ne hacca gidenimiz nasıl olsa hoca var diye içinde donu unutmuş ihramlı gidiyor kurban cezasında yükleniyor. Çünkü neden nasıl hoca var hoca senin içinde don olduğunu ne bilsin ya. Yani. Ötü demesi lazım adam. E, şimdi onu öğrenmeden hacca gidiyor. Ticareti bilmeden ticaret ediyor, Faiz, rüşvet, haram. bin, Hepsini birbirine karıştırıyor. Akiti bilmiyor. Alışverişi bilmiyor. Bozulur mu bozulmaz mı bu söz bilmiyor. işine gelmezse bozuyor. E, bu nikahlanıyor. Nikahın hakkında hiçbir hüküm bilmiyor. Ne kadın biliyor ne adam biliyor. O sonra taraflar e, farz olan hakkı yerine getirmiyor. Veyahut öbür taraf hakkı olmayan hakkı istiyor. Eh, böyle rezillikler çıkıyor. Hem Allah'ın dinde azaplar. Hem e, dünyada da huzursuzluklar çıkıyor. Dolayısıyla... Bu böyle şartlarla. Ama adaleti şart koşuyor. Fırat'te ne diyor? Ve len testetüyü <gülüyor> ven teadilü nisa. Len kelimesi Arapça'da asla demek. Kadınlar arasında adalet yapmaya asla güç yetiremeyeceksiniz. O zaman ya Allah izin verdi ondan sonra da böyle buyurunca bu yani teklifi hala yutak mı oldu? Güç yetmeyen bir şeye izin vermek mi gibi oldu? E, gibi de anlaşılabiliyor. Halbuki Allah öyle de yapmaz. İşte orada izin verdiği şeyi burada da bu şarta bağladım, zaten bu şartta da kimse yapamayacak. E bu da faydasız oluyor. Rabbi böyle yapmayacağı için ileride devam ediyor. Böyle <gülüyor> harastum. ne kadar istekli olsanız da adalet yapma yapamayacaksınız diyor. O zaman felâte mailü küllel meyli bir tarafa tam bir maille mail edip de bir tarafla tam ilgilenip de fethedero akel muallaka öbürünü diyor e, askıda gibi ne kocalı ne kocasız durumunda bırakmayın. Yani aranan şartları yerine getirin ama kalp meyli gibi konularda işte bir tarafa istek durumu izin şartı da yok diyorsunuz. İzin şartı biz hiç bir kitapta görmedik yani belki kitapta olmayan bir şey. Haber vermek uyduramam ki. Bilgi vermek anlamında yani. Yok. Şart değil yani. Peki. Hani şunu şart değil demenin manası şudur. Evet. Sosyal olarak şart. Ben sosyal ictimai çoluk çocuğun durumu bilmesi falan bu şart. Yani sosyal olarak hocam. Ama dini olarak Konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum? Yani bunun haberi yoksa veya izni yoksa burada kıyılan nikah geçersizdir yani zinadır denmez. denmez. O manada söylüyorum onu. Ama... Yoksa burada sosyal durum var mı? O tabii. zaman şöyle bir şey. Yani sosyal durumu bir kenara koyduk. E, i̇kinci eşle yapılan evliliği ilk eşine haber vermeden, duyurmadan, gizli bir biçimde yapmış olması nikaha bir nakısa getirmez. Ama... Sosyal o zaman problemler... ama haklarını yerine getiremez ki bile. İşte o tarafı var. E tabi sen geceye nasıl gidecek bir Adalet gece oraya bir gece oraya? Şey. Hadi bir gece iş toplantısı var, bir gece yemek var, bir gece sebze var. Kadın ne diyecek? Ne bu ya her gece? Bugüne kadar hiçbir şey yoktu sen yeni mi bir şey oldun ya? İş adamı oldun. E dolayısıyla nasıl gece nöbetini şey edecek? Böyle meseleler var yani. E, haram... Her yerde duyurmak... E... Yani sosyal açıdan dediğim öbür türlü yalanlara düşer demek istiyorum. Anladım. Bahaneler, bilmem neler. Anladım. Bu gibi işler var. Evet. Peki bu konuda bakın farklı görüşler de var. Ama şimdi. E, o evlenen sen bana gündüz de uğrasan olur ben gece... Ay, bak demin ne dedim gece nöbetini bağışlama hakkı var. Orası da derse ki böyle bir sorun yaşıyorsan sen gece gelme. Gündüz bir ara uğramasına rıza göstermez. O da kadının elinde. O da kadının hakkı ya. Evet. Ee, bunlar önemli ama bu işler birçok yalana ve harama sebebiyet verir dolayısıyla on bakımdan söylüyorum yoksa geçen hafta konuştuğumuzdan çelişkili konuşmuyorum farkındaysanız iki şahitli olan nikah sahiptir onun haberi yok bunun izni yok davuzuna def olmadı diye nikah bozulmaz yani o ayrı o ayrı onları birbirine yani zina deme meselesi için konuşuyorum evet. adamın günahkar olma Allah katında haram meselesi konuşuyorum Şimdi bu adamların işte MHP'den adam şimdi burada şimdi gördüm yine. Efendim ben diyor. Evet nikahlı diyor. E şimdi diyor. Onun için anlamak yani dini nikahı anlamak var. Anlamak demiş adam. E şimdi bu adam bunu diyorsa biz buna yok böyle nikah olmaz deme hakkımız var mı? Ama o nikahı duyurmamış. E duyurmamış demek ki sorun oldu. İşte sosyal böyle işte. Sorun çıkarır diyorum. Sosyaldeki durum bu. Ama İslam'la alakalı olarak bu adam zina yaptı. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama sorun yaşadı mı? Yaşadı. Ama şimdi açıkça avukatı söylemiş. İmam nikahlı demiş evet. avukatlara. Yani demek ki bir şey etrafı da biliyordu diyor. Yani. Öyle diyor. Çevresinde de biliniyordu diyor mesela. Evet. Ama bunu şimdi ben şunu demek istiyorum. Ama bunu şimdi sen ahlaksızlık gibi yani nikahlı adama ahlaksızlık gibi görmek de Tabii. insanı kafir eder bu laflar. Bir Müslüman açısından He, söylüyorsunuz. Ama zina yaptığı sabit olan zina ahlaksızlık. Ama, İllevkâne fâhîşeten diyor Allah. ve müstehendir. Vesâesebîlâ ne kötü yoldur. Zina anan ne konuşursan konuş zina hakkında. Layık ahlak açısından baktığımızda... Suç değil. Tabii e, evet. Ya suçluluktan çıkarttılar. Yeni evet. çıkarttılar ama. Yani suçtu. Layıkleyince evet, de bu... Yeni ceza Cumhuriyet ile. Kanunundan beri böyle değildi ki. Şimdi e, Diyanet'in bu konudaki görüşünü aktarayım size. Diyenimizde nikah diye bir kural yoktur. Evli bir evlilik bir kadınla bir erkeğin birlikte yaşamaya karar vermesidir. Nikah diye kural yok ne demek ya? Yani ben de onu şimdi çok şaşırdım doğrusu. İzah lazım olacak. Bir herhalde e, bir şimdi İzah gerekliliği. Bu, bu yani. soru e, gazetenin haberine göre diyanetçe e, başkanlığı neyin, yani neyin cevabı bu ama? Dini danışma hattına e, sorulmuş. Evet. Çok eşlilik yasal olsun gibi radikal öneriler getirilirken zira tartışmalarına diyanet de katıldı diyor haber. Diyan İşleri Başkanlığı dini danışma hattı Habertürk'ün sorusu üzerine soru yok. Şu değerlendirmeyi yaptı. Dinimizde nikah diye bir kural yoktur. Evlilik bir kadınla bir erkeğin birlikte yaşamaya karar vermesidir. Bir erkek bir kadınla yaşıyor ve bunu duyurmuşsa buna zina diyemeyiz. Çünkü imam nikah diye bir şey yoktur. Evlilik Yani biz... demin bizim dediğimize geliyor yani evet. nikah tektir. Ama nikah diye bir kural yoktur. Bu laf çok antika bir şey ya. Yani Yani ama şu var. Doğru, doğru ifade dedi, Buradan haberi soran telefonla nasıl yazdı ya? Evet. Tabi Diyanet öyle bir şey demez yani. Bence de. Nikah şarttır. Nikah e yalnız dışı ilişkiler zinadır. Yalnız bir ifade İkali var. Tabii Diyanet'in ifadesi ise. Evlilik gizli olduğu takdirde zina sayılır. Gizli olduğu takdirde zina sayılır. Ben de onu diyorum. Ama gizli olmak ne demektir? Gizli tanılamak lazım. Gizliyi üç mezhebe göre burada geçen hafta okudum. kitapları evet. Kitabıları da getirdim. Tekrarlayalım. da verdim. Tekrarlayalım. Gizlilik iki erkek şahit. Veya bir erkek iki kadın şahit bulunmadan kıyılan nikahdır. Yani karı koc kendi aralarında hadi biz karı kocayız demeleri gibi. Veya Allah peygamber melekler şahit dedikleri gibi. Bu gizli nikahtır, bu zinadır. Evet. Ama iki erkek olan veya bir erkek iki kadın olan şahitle olan da gizli denmez. Cumhuru fukahanın görüşü budur. Kaynakların hepsini Geçen hafta burada zikrettim. Evet. Ama yeri gelmişken bir kere daha, bir daha tekrar etmek lazım. Yani gizli bugün. nikah nedir? Onu tanımlamak lazım. Yani Bunu onlar da ne manada söylediler? Açıklamasını yapması lazım. Zaten cümle şöyle devam ediyor. Genel eve giren bir kişi içeride imam nikahı kıyıp çıksın. Kimi kandırabilir? Allah'ı kandırabilir mi? Gizli nikah zinanın kılıfıdır. Evliliğin gizlisi olmaz. Sonuçta bugün doğuda birçok insan birden fazla eşle evleniyor... Kimse bunlara zina işliyorsun demiyor. E, Çünkü adam birisiyle resmi nikah yapmış, diğerlerini de tanıtmış benim eşlerim diye. Ancak bir kadınla metres gibi 2-3 ayda bir buluşmak ve bu işi saklı gizli yapmak farklı bir şeydir, zinadır demiş. E, yani onun kastı, sizin tanımanıza göre biraz şey bu, o, bu ataralı e, bu. Maliki mezhebindeki, Maliki mezhebinde var dedim ya geçen. Evet. Maliki mezhebine <gülüyor> meilli konuşuyor ama Cumhur 3 mezhep burada dururken ve biz Hanefi bir toplumdayken Maliki mezhebinde de, yalnız Maliki mezhebinde de ne şart vardı? Ama tabi bu... Serbest olma olduğu zaman böyle yapıyoruz. Bu çok zaten yasak. tam bir görüş aktarma biçiminde bir şey değil. Soru üzerine verilmiş, ha nasıl bir soru üzerine verilmiş, nasıl bir cevap, cevabı ne kadar yer aldı? O yüzden bir de çünkü bu konuda, telefonla sorulmakta, dün de bana bir telefon ettiler. İlla bu konuda senden cevap falan istiyoruz. Yani şimdi ben telefonda sana ne kadar konuşabilirim? Bir, sen ne kadar anlarsın? İki, ne kadarını aktarırsın? Üç, bunu ne kadar aktaracağınızı kısa bir aradan sonra aktaralım izleyicilerimize. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize çok eşlilik konusuyla devam ediyoruz. Bu bölümde artık noktaya koyup sizden gelen sorulara döneceğiz. Şimdi farklı görüşler seslendirilmiş. 3 ee, tane e, ilahiyatçı görüşü var. Bunları kısaca aktarayım size. Siz e, bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın. Nasıl? Özgürlük var memlekette. <gülüyor> <gülüyor> Biz de paylaşırız. Fark etmez. <gülüyor> şimdi İhsan eli açığın. Kur'an'da çok eşlilik yok. Tek eşle adam gibi oturacaklar. Başlığıyla. Kur'an'da an, Kur çok eşlilik yok diyen kafir olur. Hisa ee, suresinin ayetini inkar ettiği için. Şimdi yani hızla çünkü, söyleyelim ne söylediğini Kur'an'da çok eşlilik emri yok. Emri yok. Müsaadesi var. Ama izni yok, müsaadesi yok diyen kafir olur. Şimdi e, Çünkü bu adamın zaten başka zırvaları da var. Tam cümleyi söyleyeyim. E, şey diyor, bir meali de var biliyorsunuz. Vov oh, Allah Allah onun meali e, Tam cinsiz olur. E diyor ki şey diyor ko komünist niyeti. Yiyeceğinden fazla hepsini vereceğim diyor. Öyle araba evme hiç şey alamazsın diyor. E, zekat 40'ta bir değil diyor. Ebu Zer'in mezhebi diyor. Halbuki Ebu Zer'in mezhebi diye bir şey yoktur İslam'da. Ebu Zer Hazretleri'nin bir yanlış görüşü vardır. Hazreti Osman doğru sürmüştür zaten yani Medine'den. Böyle yanlış görüş, fetva olarak. Yani nedense e, hiç e, Hazreti Ebu Bekir örneği yok ortada filan da diyor. E, Hazreti Ebu Bekir kaç evlidi? Yok evlilik açısından söylemiyor. Anladım da öbürü öbürünü çeliştiriyor ama o zaman. Tasattık Hazreti kaç... Ebu Bekir dersen Tasattık açısından söylüyorum. Ama Hazreti Ebu Bekir dersen, ondan sonra da Kur'an'da iki evlilik yok dersen, bu kadar sahabenin hepsine Kur'ansız diyorsun. Şimdi, ne dediğinden ağzını kız çıkan Kur'an duyacak. Yani. Ne aktaralım. tam aktaralım. Bu göre. çok yanlış görüşleri var. Kur'an'da çok eşlilik yok. Çok eşlilik ne emrediliyor, ne tavsiye ediliyor, ne de ruhsat veriliyor. Oo. İslam'da maksat çok eşli olan Arap Hayır, topluluğunu... ruhsat veriliyor dediği zaman kafir olacak. Ruhsat veriliyor çünkü. Evet, ruhsat veriliyor. Veriliyor, evet. Ee, şimdi biz yazısını hemen hızlı aktaralım. İslam'da maksat çok eşli olan Arap topluluğunu tek eşliliğe çekmek ve tek eşliliği o topluluklara yerleştirmektir. İlgili ayetleri alt alta dizdiğinizde bu sonuç apaçık ortaya çıkıyor. O günkü çok eşli toplumun tek eşliliğe geçebilmesi için bir süre çok eşliliğe göz yumulmuştur. Ayette, Göl, e, tamam da içkide de merhale merhale, evet. önce namaza yaklaşmayın sarık öfeler. Ama sahabenin döneminde İslam dininizi tamamladım buyuruluyor. Arafat'taki vakfede ayet geldi. Resulullah'ın vefatından sallallahu aleyhi ve sellem 80 gün kadar evvel. Dininizi tamamladım deniyor. Veda hüc. Dininizi tamamladım buyurulduğu noktada sahabenin ekseriyeti çok eşliydi. Yani onun dediğini ne zaman anlarım ben? İçki gibi olsa anlarım. Ama içki haram edilmedi mi İslam tamamlandığında? Şimdi, haram edildi. E bu da serbest olmasa. Ayeti şöyle teke indirmek lazım olsa hepsi karıyı boşaması lazımdı ikincileri. demiş. Ayette söylemek istenen şudur. Yetimlere haksızlık yapmaktan korkuyorsanız Evlendiğiniz kadınlarla dörder, üçer, ikişer azaltarak evlerin hatta evliliği bire indirin. Bu çoğalıp durama, durmamanız bakımından sizin için daha hayırlıdır. Zaten insanlar birbirlerini aldatıyorlar. Kimi çok eşli, kimi çok metresli demenin sonu yoktur. Tek eşleriyle adam gibi oturacaklar, konuşacaklar, ilişki kurmasını bilecekler. Çok eşlilik yasal olacağına, imam nikahıyla resmi nikah birleştirilmeli, tek bir nikah olmalı. Belediye başkanının yetkileri müftülere de verilmelidir. Yok Bu tamamen yanlış. Bu şirk içeren bir görüştür. Evet. Yani ruhsat yok diyor. Ruhsat yok diyen kafir olur. Bütün sahabeyi Emir yok sah Emir yok. Ben de ne dedim? Emir ibaha içindir. Ruhsat verme emridir. Mecbur etme emri namaz kılın emri gibi değildir dedim size. Evet. Dolayısıyla bunu diyen kafir olur ve ondan sonra efendim Kur'an'ı inkar etmiş olur. Bütün Resulullah ve sah sahabenin hepsine de Kur'an'da olmayan bir şey yaptılar demiş olur. Çünkü Resulullah sahabeden çoğu da çok eşliydi. Yani dör, dördü geçemez. Ama ya sahabe hakkında konuşuyorum. Dördü geçemezler. Velakin e, bu kadar büyük bir toplum tevatür, mütevatir derecesinde bütün kitaplar dolu. Hatta eşlerin atları belli, ondan çocuğu belli, onun ondan çocuğu belli. Ehli Beyt'in durumu belli, Hazreti Hasan'ın durumu belli. Kaç tane evlendiği bütün mütevatir bir konu. Yani tevat, mütevatir şeyleri inkar eden kafir olur. E böyle bir durumda bunlar o zaman hepsi Kur'ansız. Kur'an'da ruhsat yok bunlar Kur'an'ın dışına çıkmış olur. E Kur'an'da ruhsat yok demek ne demek? İkinci eş, üçüncü eş cina demek. Ruhsat olmayan bir şey Ay, yapan... Bu mantığa bakarsak tedrici olarak azaltmaya işaret eder o diyor. Onu ben de tedrici olarak azaltmak olsaydı içki gibi olurdu. Namazdan evvel ayılın, şudur budur gece için sabaha ayık kalkın gibi tedriciler oldu. Ama sonunda bu tümden haram edildi mi? İslam tamamlandığı zaman, yani Resulullah vefatından evvel bu din tamamlandı. Eğer böyle bir şey olsaydı, tedrici için olsaydı, Rasulullah vefatından önce sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe, ikinci eş, üç, dört, hepsini boşayıp tek eşe inmeleri lazımdı. İçkiyi her an bıraktıkları gibi. Çünkü o zaman bu kadar sahabenin, hadi biri günah etti, ikisi günah etti, bu kadar sahabe niye ikinci, üçüncü eşlerini boşamadı o zaman Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem? Anlatabildim mi? Evet. Yani Şimdi yoksa bir görüş bunlar daha niye ikinci, üçüncü eşlen devam ettiler? Demek ki İslam ona ruhsat veriyordu. Eğer bire inme hükmü için gelseydi bu, İslam tamamlandı ayeti indiğinde tatbik edilmeliydi. Yani hiçbirinin ikinci eşi kalmamalıydı ki, yani hiç kimse ağzına şarap koymadığı gibi. O zaman anlardım ben onun dediğini. Ama bu böyle devam etti. Onu bırak. Tabi'in dönemi. Tebe-i Tabi'in ne oldu? 1400 sene. O dönemi bırakalım. 1400 yıldır de geliyor. Bu kadar dört mezhep bir erbabı bütün dünyada amel edilen, tatbik edilen bir şeydir bu. Evlenenler var ikinci, üçüncü. Alimlerden, velilerden dolu kitaplar. Hal böyleyken sen Kur'an'da buna ruhsat yok dedin mi? Bu kadar adamın hepsini şey yapmış demiş oluyorsun. Bir de ayeti inkar ediyorsun. Tabii o kadar adamdan ziyade ayet tabii daha öne çıkıyor. Hayır, Şimdi... o kadar adamdan ziyade de şunu demek istiyorum. Ayeti sen onlardan imanladın demek istiyorum. hı. Çünkü o kadar insan ayeti öyle anlamış. Çünkü onlar haramdan sakınan insanlar. Senin benim gibi sokak çocuğu değil. Onlar haramdan sakınan insanlar. Ehli bey, müçtehikler şunlar bunları konuşuyoruz. Dinimizin kaynaklarını konuşuyoruz. Fukaha öyle. E bunlar bunu yaptıysa diyorum. Ayeti demek istediği budur da ondan yaptılar. Ruhsat var da ondan yaptılar diyorum yani. Dolayısıyla senin ayeti anladığın yanlış diyorum adama. Evet. Şimdi bir başka bir görüş daha ben aktaralım. Ee, i̇lahiyatçı yazar Mehmet Paksoy'un görüşü. Bu olayın konjonktürel olarak hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Bu şekilde bir yapı Türkiye şartlarının mevcut kanunların izin vereceği bir durum değil. Erkeklerin zaten yüzde seksen aldatıyor demek de tabanı olmayan çok iddialı bir açıklama. Toplumumuz aile konusunda hassas bir toplum. Kadınların da ikinci eş konusundaki hassasiyeti açık ve net. Koca Osmanlı toplumunda bile ikinci eş çok yaygın değildi. Yüzde iki civarındaydı. Tabii bu %2 rakamın da neye dayanarak O 85 kabartmış, bu da abartmış evet, hepsi. Ya, i̇frat teflitle mi karşı karşıyayız bilmiyoruz. Evet, biz şey, Arap toplumu değiliz. Vanilyayı fazla kaçıralım, <gülüyor> keki kabartıyor yani. Işte. <gülüyor> ee, biz Arap toplumu değiliz, Türk toplumuyuz. Yasal çok eşliliğe geçmek için toplumsal mutabakat olması lazım. Türkiye'de 17 milyon aile var, aile yapısı çok sağlam. Boşanma oranları Avrupa'nın hala çok gerisinde. Kanun çıkarsanız bile uygulama alanını bulamadığınız sürece yazdıklarınız kitapta kalır. Hoş bu konuda kanun çıkarsa yazılanlar kitapta kalmaz. Çok çabuk hayata yok, e, geçebilir. Pa Paksu, ne bilmiyorum. E, Mehmet baksu beyefendinin şeyi dine taluk etmiyor. Helal haram konusunda değil. Sosyal evet. bir yaklaşım göstermiş. Evet. Buna itiraz edilecek bir durum yok. Bir başka ilahe açı. Ha, benim görüşüm bu olmayabilir. Anladım. Ama burada dini açıdan bir mahzurlu bir beyan yok. Anladım. Bir başka görüş, Selçuk İlahiyat Fakültesi'nden bir öğretim üyesinin görüşü. Asıl olan tek eşliliktir, çok istisayi durumlarda birden fazla evliğe izin verilmiştir. Bu da serbest bırakılan alana girer ve serbest bırakılan alanda devletin düzenleme yetkisi vardır. Bugün şartlar gerektiriyorsa bunları sırrlandırır, belli kurallar çerçevesinde izin verebilir. Gerekirse belli zaman diliminde bütünüyle yasaklayabilir. Devletin böyle bir yetkisi vardır. Bu aynen avcılık... Neye göre yetkisi vardır? İslam'a göre mi? Herhalde. Nasıl yetkisi olacak? Allah'ın helalini haram edecek? Şöyle. Yapıyor. Yapıyor yani başka. Serbest bırakılan bir alandır. O alanda devletin düzenleme yetkisi vardır. Diyor. Görüş bu. Bilmiyorum. Ama dini görüşe benzemiyor. Bu da sosyal görüşe benzemiyor. Yani devletin zaten bunun yetkisi vardır demeyiz yok. Zaten var. Yasaklamış işte şimdi. Burada Yani e bir fayda gelmiyor. İlave bir mana kazanmadık buradan yani. Bir istifade görüşe, bir görüşte istifade demiyoruz. Yani burada e kesin bir e emir söz konusu olmadığına göre Herhalde halde anladığım kadarıyla. Ama olmaz. Bir serbest bırakılır. Rushta tabii alan. Gö İslam'a göre. O ruhsat alır. Zina'yı alanı, serbest edemez. İslam'a göre. Zina'yı konuşmuyoruz. Hayır yok. İslam'a göre içkiyi serbest edemez. İslam'a göre ikinci evliliği yasak edemez. Ha, İslamdan bakıyorsak o tarafa. Ama o ne yapıyorsa yapıyor zaten. İslam'a sormuyor, bize ne? Böyle bakıyor e, anladığım kadarıyla. Ama o burada bir, sanki bir nüans var gibi. E, burada serbest bırakılan alanı. Devlet kısıtlayabilir diyor. İslam'da serbest bırakılanı mı? Evet. Yani ruhsat konusunda e, İslam ruhsat vermiş ama o ruhsatı devlet kaldırabilir gibi bir anlam çıkıyor. Niye? Nasıl kaldırılabilir? Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum. İslam'a göre söylüyorum. demiyor bu yine ya. Bilmiyorum. Şu andaki devletin <gülüyor> gücünü Bu aynen söylüyor. avcılık gibidir diye devam ediyor. Kur'an'da avlanabilirsiniz deniyor ama hayvanların üremesi veya nesillerin tükenmesi gibi konular olduğunda devlet bunu sınırlayabiliyor veya bütünüyle yasaklayabiliyor Evlilik de aynen bunun gibidir. Devlet bu konuda bir sınırlama yani yapabilir. Yani şunu demek istiyor. Balığın yavrulama dönemi ise balık avı yasak evet. oluyor. Halbuki Allah'ın indinde balık haram değil. Altyazı. Balık avlamak. Balık avlamak haram değil ama devlet, devlet diyor. kısıt getiriyor. Yani şu üç ay avlamayın evet. şey, çoğalıyor diyor. Evet. dönemi diyor. Ona benzetiyor. Yani ben demin dedim size bu da yine İslami açıdan helal harama taalluk etmiyor. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Balık avlamanın resmen yasak olduğu bir dönemde. Bizim bir kardeşimiz bir hamsi yakalasa bunu yemesi haram mıdır helal mıdır? Helaldir. Yani ben onu söylerim. Anlatabildim tabii mi? bu bu yani helal haramlık din işidir. Ama yasaa uyulmalıdır o başka sosyal o. Yasaa uyulmalıdır tabii. Ama adam uymadı da kamu otoritesinin gibi bir balık yakaladı bir... yiyeme haram mı o balık ya? Adam dışı bedelini yani. öder ama. O Kamu bedelini otortesine. bana ne bedelini Kamu yakalasın onu atsın bana ne? Hamsi yiyeceğine dayak yesin. Beni alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama velakin yediği haram mıdır? Ben hep dine bakarım. Evet. Yani ben dinle ilgili konuşmakla mükellefim burada. E, kanunları ben yapmıyorum ki o zaman beni kanun yaparken kurula çağırsınlar o zaman orada konuşurum. O şimdi kanun kurulunda değiliz. <gülüyor> efendim şimdi sorulara geçelim. E, vaktimiz daralıyor. E, geçen haftadan kalan Banka kredisiyle ev almak günah mı gibi çok sorulan bir Efendim, soru. Efendim kesinlikle günahdır, haramdır. Kaç defa izah ettik. Ancak finans kurumlarına aldırır, kendi ona vadeli ondan alır, öder. Bu da akit lazım. Onu da kaç kere anladık. Muameleyi doğru yapmaları lazım. O alıp sana satma şeklinde söz lazım. Bu söz yapılmadıktan sonra kağıt üstünde ipotek koymalar gibi şeylerle o da haram olur. Evet. Bir başka soru. Bedduayı nasıl kaldırabiliriz hocam? Ama yani ipotek koyması haramdır demedim. Anladım. İpotek koyar ama ipo yani sade ipotekli bir akit olmaz. Sözlen aldım, sattım, şunu aldım, sana şuna sattım, ben kabul ettim. 20 ayda şu kadar ödemeyi kabul ettim, bu şartla aldım senden. Şekli yapıldıktan sonra ipotek falan koyar, o ayrı bir şey. Anladım. Ee, bedduayı nasıl kaldırabiliriz diye sormuş bir Bedduayı belirte, niye değiliz? hak ediyorsun ki? Niye hak ediyorsun? Yani ananı mı dövdün, babanı mı kızdırdın? Hanımına haksızlık ettin? Veya bir başkasına. Yani zulüm mü yaptın da beddua aldın? Bedduayı kaldırmanın yolu zulüm yaptığın kişiden helallik almakla kalkar. Haksız yapılmış haksız bir yapılan ise? Be, O zaten konmaz ki kalksın. Evet. Yani sen adama haksız yere beddua dersen o beddua yapana döner. Beddua kalkar göğe yükselir. Beddua yapılan hak ettiyse ona yüklenir. Değilse lanet okuyana döner. Dolayısıyla sen beddua bana yapıldı diye kaldırmak zorunda değilsin. Çünkü sana konmadı ki kaldırasın. Sen niye bakacaksın? Ben bu bedduayı hak ettim mi, hak etmedim mi? Malını mı gasp ettim? Dayak mı attım? Gıybet mi ettim? Ben bu adama iftira mı ettim ki bedduasını hak ediyorum? Bu durumda gıybettir, dedikodudur, iftira gibi bir şey. Gideceksin helallık isteyeceksin. O zaman beddua kalkar. O helal... Ha, gittim helal etmiyor. Bazıda inat adam var. Ahirette evet. görüşürüz, ahirette göre oraya atıyor şey. O zaman sen elinden geleni yaptıktan sonra... Döneriş iş Allah'la arana tevbe ve istiğfar edersin. Bu adam bunu helal etmiyorum dediyse de sen Allah'a yalvardığın zaman da Allah ahirette bir şekilde onu helal ettirmesini bilir. Sen bu bedduanın şerrinden kurtulursun. Yani ama gidip müracaat edip başvurup mutlaka helallık. Maddi şey ise iade. Kıymeti ise kaç senelik eskiden şimdi tefettüfe bilmem ne çıkmış nereye. Yani altına göre vurulup dedim altın değeriyle onları ödemen lazım. Bu gibi o ödeşmeleri yaptıktan sonra... Prensip helalleşmek. Tabii razı etmek, razı rızasını almak. Bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizden gelen soruları cevaplamayla devam edecek kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Hemen sıradaki soruyu sorayım. Hocam ben ibadetlerimi yerine getiriyorum. Helal paramla lüks bir araba aldım. Bir arkadaşım bana... Bu arabaya binmemin caiz olmadığını söyledi. Moralim bozuldu. Diğerimizde lüks haram mı hocam? Şimdi e, burada da sıkıntı var işte o deminki kişinin e, görüşüne göre haram. Evet. Halbuki onun görüşü görüş de değil de hiç görüş olarak konuşulacak bir şey de değil ama işte bu televizyonlar herkese çıkarttıkça ad ağız olan konuşuyor. E, İslam'a göre bir itibar olacak görüşler vardır, ihtilaflar da vardır ama yine bir kitapta yeri olacak ihtilafında. Hiçbir kitapta yeri olmayan bir konuyu attığın zaman ortaya, o senin görüşün hiç konuşulmaya değmez yani. Çünkü hiçbir müştehitten intikal etmemiş bir görüş. Böyle bir şey dinde olabilir mi? E, şimdi zinet diyelim, zinet süs gibi, en kaliteli araba almış adam. Biz bu adama zekatını veriyor musun diye sorarız. Zekatını vermiyorsa bütün malı pişlenmiştir. O zaman zaten kendi yediğine de haram karış yani. Fakirin hakkını çıkartmadığın zaman, e, yani o zaman lüks değil, Lüks olmayan e, diğer e, harcamaları da harama girer. Yani zekat e, malın pisliğidir hani çıkartmak lazım. Bu sefer hepsini bulaştırır kanka rengi. Kaldı mı büngede yukarıyı da sarar. Bacağı keseceksin. Zekat verilecek. Zekatını verdikten sonrası asla e, gömü, kenz, stok hükmüne girmez. Aynı mesela işte gizli nikah işine döndü. İki şahit varsa bu gizli değildir. Zekatı verildiyse istersen diyor küp küp altını göm mezmum değildir. Estavle veledine eklezun gümüşü kenz yapıyorlar, kenz define, hazin gömü yapıyorlar. Allah yolunda harcamıyorlar. Bak peşine ama. Allah yolunda harcamıyorlar. Febeşirun bi adabine. Onları can yakınca azapla Ondan sonra ilerki ayette işte dağla, o mallar ateş olacak. Cehennemde önlerine yanlarına her tarafına dağlanacak diye ayet devam ediyor. Burada yani onlar nedir? Kenzdir. Yani gömü yapmak. Hadis-i şerif bunun tefsirinde dünya kadar sayı hadis-i şerif var. Bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Ma'ut diye zekatu feleyse bir kenz. Ve inkane tahtel arz, medfunan tahtel arz. Bir mal yerin toprağın altında küplerle gömülü de olsa zekatı verildiyse gömü sayılmaz yani hazine değildir, stok değildir. Ve menle yu'de zekatı ödenmeyen yani mal kenzün, o Allah'ın zemmettiği kenz gömü hükmündedir. Venkane aleler al. isterse herkesin gördüğü yerde olsunmaz. Yani bunun gömü yapmak, stok yapmak mefhumu da İslam'da neye göre değerli? Zekatı verildiyse zembolunan stoklamaya dahil değildir. Zekatı verilmiyorsa herkesin ortasında görünen bir mald olsa o gizli gömül, gömülmüş Allah'ın zemmettiği mala girer. Yani azap tehdidine girer. Dolayısıyla burada ölçü zekattır. Zekatı doğru hesap edecek tabii. Hile-i şeriyelerle ona buna nisap dolmadan evvel bir ay kala sana verdim bu malı. Bir ay sonra geri aldım hep bir sene dolmadan ikide bir hanımına veriyor. Kızından alıyor. Bunlar haram şeyler hile-i O başka. Doğru dürüst hesap yapılır. Eski mallar falan olmaz. Geçerli mallarından zekatını doğru hesap eder. ve Zekatını verirse bu adamın istediği şekilde araba almaya, efendim, marka arabaya binmeye, istediği yerde evde oturmaya hakkı vardır. Bunlar şimdi böyle bir zihniyet çıktı şimdiden, komünist diyorum ben bunlara, bir de İslami de geçiniyorlar. E, sitede oturulmaz, bilmem ne oturulmaz. sen de halk gibi dışarıda oturacaksın. Lan evine hırsız girmemiş, konuşuyorsun. Kaç defa hırsız girmiş, memlekette asayiş, çok bir şey yok. Hırsız girmiş, adamın karısının kızının yanına kadar gelmiş. Ne yapacak bu adam şimdi? Gelmiş, fıs fısla uyutmuş, almış altınları, gitmiş. Adam diyor ki yani bir de namustan olacağız. Ne yapacak adam yani? Korkuyor. Her tarafı demir yapmış. Demir de para etmiyor. Yani. Ne yapacak? Siteye gitmiş, oturmuş. Nasıl haram olsun siteye gitmek yani? Ne alakası var bunun İslamiyet'le ya? Zekatını veren adam, işte diye de gider oturur. Şimdi, e, şu ayet bunlara delildir. Mesela sahabeden bazıları yağlı yemeyeceğiz. İşte şehveti artırmasın diye et yemeyeceğiz. Kadınlarımızla cima yapmayacağız. Dağlara çıkacağız. Güzel elbise giymeyeceğiz. İnce kumaş, da güzel kumaş giymeyeceğiz. E, çobanların giydiği o kıllı, kalın e, yün giyeceğiz. Yemin ve bu Bekir Sıddık da var bunların içerisinde. Çok takvalığa meraktı. Böyle Osmanlı Mezun Hazretlerin başını çektiği bir heyet. Hanımı da tabi yan odadan o zaman odalar şimdi bizim evler gibi değil ki şimdi. Hemen duyuluyor da küçücük evler. Hemen gitti Resulullah Hazretleri. Ona da dokunuyor. Kocası onunla da birleşmeyeceğine de yemin ediyorlar. Yemin ettiler. Bu sefer Efendimiz Sıddık Koştu geldi. Gelirken de bu ayet indi. Ve hemen onun üzerine baskın yaptı yani. Ne yapıyorsunuz burada toplandınız? Ya Resulullah, niyetimiz iyidir. E nedir işte benim yağlı yemeyelim, et yemeyelim, şunu yemeyelim, helva yemeyelim, tatlı yemeyelim. Nefsimizin şehveti olmasın, isteği olmasın. Yani hanımlarımıza da yanaşmayalım falan filan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben evleniyorum. Hanımlarımla cimha ediyorum. Yağlı yiyorum, yani bulursa. Az buluyordu ama yiyordu. Tavuk yediği hadiste sabit. Et yediği çok deve eti, inek eti, koyun eti. Çok yediği sabit. Efendim e, uyuyorum. Ha onlar bir de uyumamaya yemin ettiler. Uyuyorum. Adi sünnet. Bunlar benim sünnetimdir. Bir de onlara şunu yaptı. Bu takvalık değil ha. Femen râhîbâ sünnetî felesemdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Benden değildir. Diye, ya biz senden olmak için bu takvalık yapmaya ulaşıyoruz. E senden olmadıktan sonra biz ne yapmaya Hindistan'ın Cokye e, mezhebi rahmanları mıyız biz? Dolayısıyla biz İslam'ın ölçülerine bakarız. Dediler hatta yeminlerine kefaret de Böyle yemini bozmak lazım. Yemin de etsen, Çünkü bu helalı aram ediyorsun kendine. E bu sefer bu yemini bozmak lazım. Kefaret lazım ama yine yemin ettiğin için kefaret de ödenecek. Neati geldi tazbıla. Ya ulazina amenu ey inanmış kullar la tuharremu tayyibat ma halallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı lezzetli, zevkli şeyleri haram kılmayın. Ve la te'delu hatta ashbay. Yani bu hatta aşmak olur. Helali haram etmek hatta aşmak olur. İnna Allah la Allah hatta aşanları sevmez. Yine öbür ayette de kul Habibim şöyle. Ki, Men Allah'ın kulları için çıkarttığı, yarattığı süslü eşyaları kim haram etti? İnci, mercan, hümrüt, yakut, safir, pırlanta, elmas. Kim haram etti bunları? Kur'an-ı niye inciden bahsediyor? Yaḫrucu lü mercan. İki denizin birleştiği yerden inci mercan çıkar diyor. Ondan sonra e, diğer ayette telbesûne siz onları giyersiniz diyor. Giyinirsiniz. Nimet sayıyor. Denizin nimetlerini sayarken balık yersiniz, taze et yersiniz, e, takılar çıkarırsınız, onları giyersiniz diyor. Sakkara lequbul bahr, denize emrinize verdi. E, bu böyle bir şey haram olsaydı bunu der miydi? E, dolayısıyla kim haram etti diye kızıyor. Vatla ibadmine lezzetli rızıkları, tatlı yiyecekleri, efendim sözüm helva'yı çok severdi, balı çok severdi. Bunları kim yasak etti? Kimsenin haram etme etkisi yok. Ama nedir? Ölçüyü korumakta. Fayda var. O israf meselesi. İşte burada ölçü ve israf sınırını kim nasıl belirleyecek veya nasıl belirleyecek sorusu diyor, biraz çıkıyor. Efendim Doymadan ortaya. kalkmak lazım diyor sofradan. Ama yemeğe sınır getirmiyor. Yağlıysa yeme. O kolesterolun varsa yeme. Doktorluk işi o. O beni alakadar Doktor, etmez. Şey. Biz neyi konuşuyoruz? En lezzetli yemeği ye. Ama sınırında ye. Ne demek sınırında ye? Hadi şerifçe sürü zülü tam, sürüzünlü şarap, sürü nefes. Mideyi üçe bölün. Bu da tıbbı nebeviden. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri nefes. Sen üçte üçünü yemekle tıkatırsan, suyu da dışına boşaltırsan, nefeste tıkatırsan, ondan sonra kriz geçirirsin. Bu ayrı bir şey. Sana diyor ki mideyi üçe böl. Nerede üçe bölecek adam? Doyduktan sonra zaten, mideyi tıkabas doyurduktan sonra o zaman anlıyor doyduğunu zaten adam. Yani onun dengesini kuramıyor ama mesela ben şahsen anlıyorum. Kendimde bir de şeker hastalığı ve peris senelerdir uğraştığım için, midemizde mi küçüldüğü ne oldu bilmiyorum. Ben mesela yani hakikaten karşımdaki beş tabak yerken ben bir veya iki tabak, iki tabağa geçtiğim vakı değil. Yemiyorum. Ama e, şimdi onun da belki midesi ona göre adam bir yarı. Şimdi ona onun için burada şu kadar gram et şeklinde bir ölçü koyamam. Ama ölçü bünyeye var. Bünyeye göre. Ölçü var işte. Nerede var? Yani. Hayır, Midenin üçte söylesin. biri diyor ama. Yani doymadan de... kalkmak. Ölçü Herkesin olur. doyma sınırı ölçü farklı olabilir. doymadan kalkmak. E, doymadan kalma. Bazı insanın hastalık var. Doyduğunu hissetmiyor bile ya. Hastalık da o da bir hastalıkmış. E, hal böyle olunca biz burada bunu tavsiye olarak söylüyoruz. Ama yemek sınıflarına gelince domuz eti belli işte şarap belli. içki içine katılan likörlü köllü tatlılar. Bunlar haram. E, geri kalan hiçbirine e, haram şey konulmamış. Araba da bunun gibidir. Zekatı verildikten sonra, kimsenin hakkı yenilmedikten sonra bir zulüm, kasp söz konusu olmadıktan sonra. Evet yani ka, e, kazancın da nasıl elde edildiği, iktisap şekli de önemli. İktisap yani, şekline bak o zaman yediğin ekmek de ona girer. Hayır şunu soracağım. Kasp ettikten sonra yani, ekmeği de hemen e, haram. Yani kazanç haram ama zekatı veriliyor. E ama zekatı kabul olmaz ki haramdan verilen zekat. Onu soracağım. Kabul olmaz. Hadis-i Şerif var. İnnallâh tayyibun velâ ekmelü Haram karışmışsa Allah ise, temizdir temizi kabul eder. Haram karışmış karışmışsa. Karışmışsa o, o ölçüde Mevla onu bilir. Ne kadar haram karışmış. Ama helal olandan verdiğini kabul eder. Yani ona bir çırpıda hiç kabul olmaz diyemeyiz karşı işe. Çünkü karışık karıştırırsak karışık olmayan çıkaramayız. Evet. Böyle <gülüyor> hadis-i şerifte ahir zamanda ümmetimin hepçi faiz yiyecek diyor. Yarışlı olan nasıl olur? Hiçbir Müslüman kalmayacak haramdan sakınan. Yemiyene vemellem yakıyor asabu ve gubaru. Yemiyene de dumanı vuracak diyor. Çünkü çark faizden dönüyor. Halbuki hocam anlatırdı ya bir ee, ekmeğin şurasında şu kadarı faiz, şu kadarı bilmek, şu kadarı siyonizme gidiyor, bu kadarı emperyalizme gidiyor, bilmem ne, o bir, bir ekmekten ne kadar mesele çıkıyor zaten, faizlere gittiğine dair. E, çark böyle dönüyor, herkese bulaştı işte. Ama bu adamın kendi yediğini haram etmez. Kazancı helalsa, yani gasp etmediyse birinin parasını, faiz parası almadıysa, adam ama bu çark öyle dönüyor, tozu vuruyor, o ayrı bir şey. Ama bu gibilerde de kabul olmaz, zekatı falan sadakası diyemeyiz. Evet. Kaplama diş sormuş efendim bir izleyicimiz. Ya lüksün Kapl yani şey ama israf ve lafuslifulları düşelim. İsrafet be işte yani. İnnaallah la hüb bil yani, Ne zaman israf Şimdi etmiş efendim oluruz. şunu söyleyebiliriz, adam cevki için bir trilyonluk araba alıyor. Evet, bir trilyonluk. Niye üstünü açacak? Tek kapı arabaya zaten zor giriliyor. Ve emsali yok. emsali yok falan falan. E bunlara haram diyemeyiz Ama haram değil diye de doğru mudur? Yani mekruru var bir de bir işin. Allah'ın sevmediği işler var. Ee, şimdi senin ihtiyacın da kardeşim? Ben arabanın beni sallamamasını istiyorum. Ben de istiyorum ama bizim araba gemi gibi maşallah kayık gibi beni sallıyor. Ama şimdi param yok. Yani mesela bir, bir o kadar da para koyacağım üstüne de beni sallamayan bir araba alacağım. Ee, yani alamam ki şimdi. Burada borç da almak iyi değil bu gibi işlerde. Dolayısıyla zar üretimi gideriyor. Ayağımı yerden kesiyor. Ama param var. İhtiyacım ne? Araba beni sallamasın. Çeliği Çeliği sağlam olsun. Yani kazada belada naylona dönmesin. Güvenlik. Güvenlik. E bunun için de en iyi güvenlik araba 200 bin, bin lira. 300 bin lira bu araba ama çok güvenlikli. Şusur, busur. Bunlara biz bir şey demiyoruz. Ama sen şimdi dediğiniz gibi hava atmak için örneği yok. Tek kalem işte efendim veya spor diye bilmem ne diye. Yani bir güvenlik şusu busu değil zaten üstü bile açık yani işte deşleyen kafasına da vurur. Hiç güvenlik yok onda. Ama sırf hava atmak için bu durumlar bu israfa girer. E, bu israfa girer. Çünkü meşru bir e, maslahatı yok. Bunları ayırmak icap eder. Birbirinden. E, güvenlik sorunu var adamın. E, vurulabilir. Tehlikesi var. Düşmanı var. Zırhlı yapar. Yani belki de 50 bin, 100 bin e, lira artı zırh girer. E, biz buna israf diyemeyiz. Buna israf da diyemeyiz. Çünkü burada e, kurşunlanma tehlikesi var adamın. Düşmanı var. Kasmı var. E, canını korur. Ya yani Bunlar ayrı değerlendirilmesi lazım. Bunu artık e yani o, e, lüks israf e, e, bu konuların, yani aynı saat, çok... yani bir saat aynı saat işi görürken tamam kalite olsun marka olsun 2000-3000 dolara 5000 dolara varken yani bunu 50 bin dolar, yani bunlar e, haram demiyorsak da zekatı verildiyse haram demiyorsak da doğru da diyemeyiz. Yani israf ne o zaman? İsraf ne o zaman? Yani e, 3000 dolarlık saat diyorsunuz saat konuşuyoruz. 10 liraya da saat var zannediyorum. Belki 5 liraya bile var Ya Hani diyorum. şunu diyorum. Hani çok kaliteli, pili mili bozulmayan, ikide bir kurmak için yani kalite olsun, marka da olsun. Tamam marka da olsun haram değil. Ama yani bunun bir de şimdi kimse de olmasın yani. Şeyine gidip de. Bu olmaz. E, haram demiyorum yine. Çünkü Anladım. orada bir sınır kura, İslam koymak Kaplama ben koy, dişi ben soracağım ama. E... Kaplama diş başkalarından da çok soru geldi bugün. Evet. Öyle mi? Başka yerden e, yani. de. de yazdırmışlar arkadaşlara da. Dedim var sorularda dedim. E, o zaman alamadım. bir ara var. Onu verelim isterseniz. E, konuyu bölmüş olmayalım. E, değerli izleyiciler zannediyorum son aramızı veriyoruz ve ardından sizden gelen soruları kaplama diş olur mu? Olursa nasıl olur? Soruyu tam akt e, aktaralım. Abdeste zararı var mı? Sorusu var ama kısa bir aradan sonra. Değilizce. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Reklam arasından önce hatırlatmıştık. Ee, bir soru var ama hocaya da aynı sorular sorulmuş. Ee, kaplama dişlerin abdeste zararı var mı? Demiş efendim Türkiye'de bir cemaat var. Eli sünnettirler Allah mübarek etsin. Hoşuma gidiyor da bu işte çok hassaslar. Evet. Devamlı şafii taklit edin. Şunu yapın bunu yapın kaplama işte Milleti evham ettirdiler. Adam da nasıl taklit edeceğim? Taklit edeceğim dişini zannediyor ki taklit etmeden niyet ettim ya bir Taklit etme falan diyecek. Millet de şaşırttı. Yani, yani. kelime-i şehadet getirmek ee, şart mıdır? Yani şimdi burada bir adamın dişinde sorun varsa, bu sorun e, başka türlü çözülmüyorsa bunu kaplamak icap ediyorsa, hacet ve zaruretten dolayı, kaplamanın abdete, kuşle hiçbir zararı yoktur. Burada, burada cemi, zaruret dediniz. Estetik maksatlı Estetik olursa. Ma Şimdi onu anlatacağım. Bunun zararı yoktur. Zararı olmadığına göre bu adam hiçbir mezhebi taklite gereği yoktur. Hanefi mezhebinde de olsa normal bildiğimiz Hanefi üzere kendi dişi gibi kılar. Bu sargı hükmü nedir? Zaten üstüne geçen su, üstüne değen su altına değmiş. Kabul edilir. Kabul edilir. Ancak kaplama dolgu yaptırmadan evvel temiz olması aranır. Yani gusüllü, abdestli değil de gusüllü olması. Hayırsa bir kadın çok aşırı zaruret dayanılamayacak. Bir durumu ağrı sancı gibi bir durumu varsa o zaman sade orayı yıkayıp yaptırabilir. Ama e, hayz nifas hallerinde e, ağrı sancıdan duramayacak da bir hal yoksa tehir etsin. Tehir etsin. E, efendim e, tezyin için yani süslenme yani estetik dediğiniz e, bir durumda e, bunu yaptırırsa e, bunu bozması lazım. Yapmışsa da cahilken bunu bozması lazım. Ama bozduktan sonra daha beter olacak. Ondan evet. sonra zaten orayı bir defa bozduk. Tabii. Üstünü Tabii. kapladık. E bu şimdi buna yine muhtaç. Ondan sonra altın kaplama meseleleri de var. Hani altın dişi. Kadınlarda zaten. Kalmadı pek. Bir ara modaydı. Modaydı şimdi porselen falan daha kaliteli Tabii. şeyler çıktı. O gümüşte koku yapıyordu. Koku yapmamak için altın e, yapıyorlardı. Bilmiyorum. O zaman öyle altın, bir gerekçe vardı evet. yani. Zaten kadında sorun yoktu. Erkekte de zaruret koku meselesinden falan yine ediliyordu o zaman. Dediğiniz gibi şimdi pek kalmadı. Hiç şimdi zaten hata, ölülerin yok. dişlerini, işlerini, cenazeleri kabir soyuyorlardı altın dişlerini almak için. Evet içindiler. o tür haberler e, bak, hatırlıyorum. Oluyordu çünkü altın diş meselelerini. Şimdi süslenmek için yapması değildir. Fıtratı Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek sayılır. Günaha girer. Hatta harama kadar yolu var. O büyük bir günah sayılıyor. Çünkü lanet-i hadislerde geçiyor. Lanet e, ifadesi olursa bir konuda... Büyük günahlara giriyor. Lanet, her günahta lanet yok. Şekilde Şekle müdahale edenler. Sıs, süs için. E bunu bozması lazım. Yok efendim ben bozarsam, e bozup aynı eski haline devam lazım. Ama zaten bu bozuldu şimdi bunu yapayım derken, bunu bozsak yeniden bir kaplama icap eder şeklinde bir, onlar onu bilir. Dişçi müdahalesinde dişçi bilir. Der ki bunu biz bozsak da, bu işten geçmiş yani buna ona göre muamele yapılmış. E tabii keserek Kesilmiş çünkü, edilmiş. Tabii. Bunu açıkta bırakırsak bu sinirler dışarıda kalır işte. Şu olur bu olur diyorsa artık o hal üzere devam eder. Çok tövbe istiğfar etmek şartıyla. Ama şu anda bilen için konuşuyorum. Yani yaptırmamış böyle bir şey asla yaptırmasın. Süzüç. Estetik maksatlı. Asla yaptırmasın hiç caiz değildir. Yont turbak dişleri falan. Peki başka bir şey. Ee, şimdi bir de e, implant modası var. Yani dişler yerinden alınıyor bir e, başka Böyle olur ya... mu canım Zaruretsiz caiz değildir röşler. Tamam. Ama zaruret varsa zaten boş. Benim şimdi yap yapıyor adam. Neden? E benim 25 senedir buralarım boş. Sağım hiç yok. Dedi ki böbreğine kadar zarar verir dedi bu sağ olmaması. E 20, 25 senede bir şey olmadı zaten falan dedim ama neyse boş. Yani tıp ben zararlı dedi bu çay. Saç çiğnemiyor. E yaptı. Ya e boş zaten. Çekilmiş 20 sene evvel. Yani o gibi yerlere olur veyahut da çürümüş oraya koyar. Ama şimdi niye onu yapıyor ki? Orada zahmete niye kaptan? Süsücün mü? Allah Allah onu ben bir duymadım. Evet, Süsücün yani o ne sökülüm, lazım? Evet, implant yaptıranları ben biliyorum. Süsücün caiz değil. Evet, devam edelim. Ee, bir izleyicimiz, ben her gece Yasın namazından sonra Yasin-i Şerif okuyorum. Ve iki yıl boyunca okuyacağım Yasin'leri ölmüşlerimize bağışladım diye dua ettim. Geçerli olur mu diye sormuş. Geçerli olur çünkü el göre, efendim, e, mali olsun, bedeni olsun ibadetlerin sevapları yani Hanefi'ye göre diyelim Şafii'de herhalde fark var maliyle bedeni arasında da Hanefi'ye göre mali olsun bedeni olsun bütün ibadetlerin sevapları ölüye hediye edilebilir. Ve ona ulaşır. Ee, dolayısıyla e, bizde direkt yani şu fark var. Şafii diyor ki benim benim sevabımın bir mislini ona ver gibi bir dua yapıyor. Yapmaya müsaade ediyor. Yani ihtilaf lafsidir biraz ama Hanefi de diyor ki bunu ona yaz. Yani namazı onun defterine. Kılıyor nafile namaz. Bu namazı diyor falan geçmişimin defterine yaz ya Rabbi. Yani. Hediye ettim. Hediye ettim şu demek yani. Benden çıktı yani. He Allah sana da bir misli yazar falan o ayrı dava ama sen yaptığın tavafı yaptığın ömreyi yaptığın kuyu açmışsın su hayrını onu gönderiyorsun ona. Yani adamın amel defterinde kuyu açma sevabı çıkacak. Bize göre bu, bu var. Şafi de diyor ki sevabı senindir, amel senindir, amel ona gitmez de bunun sevabını yani amel bunun sevabını hediye ettim. Yani yine aynı yere dönüyor gerçi de bir fark yani lafız farkı var, söz farkı var. Dolayısıyla e, Yasin de bir ameldir, kıraattır, bedenidir. Bunları okumanın sevapları vardır. Her harfine on sevap Kur'an-ı Kerime sahih hadiste geçiyor. Her harfine on sevap. Bir de Yasin'in ayrıyetten tavsiye edilmiştir birçok ateş şeriflerde. Ne niyetle okunursa onun üçündür falan. Kabir azabı varsa azabının kalkması için okunabilir. E sevabını ona gönderirsin, onun azabı da varsa kalkabilir hediye gelince. Çünkü bazı veliler bunu gördüler, alimler bir kabristan'da keşifleri açıldı. Baktılar ki bütün ölüler orada kapmış yola böyle ruhlar toplaşmış bir yere. Nedir falan? Diyorlar ki buradan biri geçti işte on bir ihlas okudu. Mezarlıklarda 11 bir ihlas hadis var. 11 bir ihlas şerif okunursa, çok acayip sevabı ölülere bağışlanırsa bitmez, tükenmez. E, onlara da hayır gider, sana da orada yatanlar kadar ecir gider, gelir. Sevabı var. Diyor bize İhlas okudu, bağışladı. Yani günlerdir mi, aylardır mı sevabını bölüşüyoruz, bitiremiyoruz diye. Bunlar e, birçok alimlerin kitaplarında, hem de geçmiş büyük alimlerin kitaplarında zikrediliyor. Onun için bunu inkar edenler vardır, muhtecileden yani el-i sünnet dışı akımlar. Şu anda da ilahiyatta falan bunların mümesilleri var. 13'ün onlara itibar etmesinler. Yani hediyeler ulaşıyor. Bir başka izleyicimiz de e, Harun isimli bir izleyicimiz. Ben iş kazası geçirdim, dava açtım. Alacağım para helal midir?" diyor. Efendim şimdi bu kaza neden sebep geçirildiğine bağlıdır. Eğer senin kendi hatan ve yanılgın yanlış yapman nedeniyle olduysa sen bu adamdan bir şey alman caiz olmaz, haram olur. Ne gibi Uyudun makineye kaptırdın elini. Gece niye geç yattın? Film seyretmekten. E bana ne? Vaktinde uyu uyanma. Ondan sonra gel iş yerinde elini kaptır. Niye uyuyordun? Yani uyudun kaptırdın. Şimdi burada makinenin adamın bir şey yok. Burada da belki kanunen alırsın ama Allah'ın dinde helal olmaz sana. Hata sende mi? Ama hata işverende. Niye işverende? Fazla çalıştırıyor. Adam yoruluyor. Yani saatini, haddini aştırıyor Yok efendim makinenin bilmem ne bakımı yapılacaktı. Masraftan kaçmış. Bakımını yaptırmamış. Oradan arıza çıkartmış falan falan Hata adama... Veya Ayşe. işleri güvenliğine ilişkin tedbirler alınmamış. Tabii. O zaman efendim, veya işte kuyu var bir şey var orada. Açık bırakmış. Adam düşmüş. yani Bunlar da işverenin oradaki yönetimin suçudur. Ee, kendi hatası ise alamaz. Ama şu var yine. R Rıza ile alır. Yani adam derse ki ya sen ne olsa olsun bir mağdur oldun benim yanımda çalışırken al, al sana şunu verip o zaman alır. O hediye kabiliğindendir. Hediye kabiliğindendir. Ama bu hak kabiliğinden adam e, mecbur değil ki yani vermiyorum derken mahkemeye verip de kanunen alsa da helal olmaz. Hata kendine aitse. Şimdi bir izleyicimiz de hocam köpek alım satımı yapmak ve alınan verilen para haram mıdır diye Yani bazı mezheplerde caiz değildir. Ee, bazı şeriflerde... Maliki mezhebimiz zirayet, kadınca kelp tahirdir. Keftar, o hepten temiz diyor. Efendim, ama e, hanevi mezhebinde e, kullanılması caiz olan köpeklerin satışı da caizdir. Kullanılması caiz olan ne demek? Ev köpeği olmayacak. Evdeki yani süs, süs köpeği. köpeği caiz değildir. Ancak bekçi köpeği, av köpeği gibi, <gülüyor> bahçede dışarıda ama dışarıda da süs için olmaz. Bir vazife, bir işlevi olacak. Böyle bir işlev için tutulan e, köpekleri dışarıda tutmak Nasıl ki caizse bunu satmakta da Hanefi de caizdir. Şafi ile geçen de dedik yani direkt caiz görmüyor ama o da ben bundan faydalanmaktan vazgeçtim. O hakkımı sana verdim. Hakkından feragat parası gibi bir şey aynı yere gelir. Ama bazı usulü fıkıh kaideleri olduğu için e, o bu yoldan bu, bu yoldan gitmek zorunda kalır. Kendi kaidesini bozmamak için. Ama e, süs köpeklerini kullanmak caiz olmadığı için satmak da caiz değiller. Şimdi e, Adapazarı'ndan bir e, izleyicimiz de e, özürlü yeğeni Hudanur ve kızı ve oğlu için dua istemiş. Allah hayırlı Muratlıhanı versin. Allah acil şifalar versin. Onlar da bize dua etsin Allah'ım. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam, kocasını dinlemeyen kadın günaha girmiş midir diye sormuş. Kocasının ne istediğine bağlı. Yani kocası namaz kılma diyor da o da kılıyorsa yani farz namazlar için konuşuyorum. Çünkü nafilelerde bir Koca izni aranır. izni aranır derken adam zaten evde yok da telefon edip de öğlenin sünnetini kılayım mı demek değil. Adamın ihtiyacı başka bir iş varken demek o. Yani onları da birbirine karıştırmasınlar. Ee, farzlar için izin şartı yok. Dolayısıyla e, bir haram istiyorsa iş, iş mesela ters ilişkiye kadını zorluyor. Kadın da itaat etmiyorsa günaha girmez sevaba girer. Namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa Hatta Ramazan günü ben bugün evdeyim oruç tutma sonra kaza edersin. Olmaz. Yani o gün mutlaka kadın tutacak. Sen tutmuyorsan tutmuyorsun. E, o kadın onu dinlemezse günah girmez. Ama adamın meşru isteklerini yerine getirmezse. Yemek yap yapmıyor. Yani gerçi yemek işi de tartışmalı biraz falan ama. Böreklerde o da ona çorba yapar yani illa da istek üzerine yapamayabilir kadın. Evet ev işleri konusunda da galiba. Ev kardeşim. işleri konusunda ama onlarda da kadının mükellefiyetleri var. E, i̇lla her işte de günah girmez. Ancak en fazla günah gireceği şey cinsel beraberliktir. O hususta çok hadis-i şerifler vardır. Beddetmesi Sabaha yani. kadar melekler lanet eder, namazı kabul olmaz. Çok hadis var. Çünkü neden? Adamın zinaya düşmemesi için eşinin onu tatmin etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı ne kadar ağır iş olsa hatta tandırda yemek olsa yani taşacak, yanacak yani o kadar. Hadis-i şeriflerde bunu çok söylüyor. Sahih hadislerde. Bıraksın e, kocasının davetine icabet etsin. Bu noktada ama şu haiz ve nifas halindeyse yine icabet etmez. Etmezse de günahkar olmaz. Ama meşru dediğim o efendim. Birleşmek mubah ve helal bir zamanda. Adamın da böyle bir isteği var. İşte uykum var yorgunum. Çünkü bu gibi bahanelerle de olsa geri çevirirse büyük bir günah girmiş olur ki kebair günahlara girer yani. Hocam teşekkür ediyoruz. Süremizin sonundayız. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbeti bu akşamda noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi Yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın.